De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. Yedinci yüzyılda insanlık için bir dönüm noktası yaşandı. Geçmişten geleceğe medeniyetin dönemecinde İslam, insanlık için bir akıl çağı başlattı. İnsanlık, vahyin ışığında, aklın yolunda, artık sorulmamışı sorup düşünülmemişi düşünecek, doğanın kanunlarını kendi diline tercüme edecekti. Matematik, fen, düşünce ve felsefe. Dünya artık insanlık için dev bir laboratuvara dönüşmeli, ilim ve bilim, fikir ve düşüncenin peşinde akıl özgürce gelişmeliydi. İnsanlık ilahi bir emirle bilginin peşinden gitmeli, kat edilen yolda geriye dönülmemeliydi. Öyle de oldu. Artık bilginin okulu doğu, bilimin dili Arapçaydı. Ne var ki tarihin rotası beklenmedik şekilde değişti. Arapçanın bilgi tecrübe ve tercümesi batının eline geçti. Bundan sonraki süreçte bilginin hafızası doğu ve batı olarak ikiye bölünecek, doğunun bilgi birikimi bir katkıya indirgenecekti. Peki bilimin tarihi bugün ne kadar gerçekçi? Gerçekle iddia arasındaki ilişki özgüvenimizi nasıl şekillendirdi? Bilginin tarihini kimler yazıyor? Ortaya konulan tarih, Müslüman doğuyu nasıl tanımlıyor? Bilgi denildiğinde akla teknik ve matematik geliyor. Peki matematik ve teknik, bilginin ne kadarına karşılık geliyor? Klasik geleneğin buna verdiği yanıt ne? Bilimsel bilgi, neden fiziksel yarara indirgeniyor? Genç İlahiyatta bu hafta bu ve benzeri sorulara yanıt arayacak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi, İhsan Fazlıoğlu'yla İslam ve bilimi konuşacak, dünden bugüne Müslüman toplumların bilim, düşünce ve medeniyet anlayışında yaşanan değişimleri tartışacağız. Dostlar Diyanet TV ekranlarından sizleri sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu akşam İstanbul'dayız, İstanbul İlahiyat Fakültesi'nden sizlere sesleniyoruz. Bu program için buraya ikinci gelişimiz ve yine bir önceki programda da olduğu gibi İstanbul İlahiyat'ın güzel öğrencileri bizleri coşkuyla ve heyecanla karşıladılar. Aynı zamanda güler yüzleriyle karşıladılar. Ben öncelikle salonda bulunan arkadaşlara ve programımıza katılım gösteren arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. <Gülüyor> Ve tabii ki sizler ekranların başında bizi takip eden kıymetli dostlarımız, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bir genç ilahiyat programından daha sizlere seslenebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etti. İnşallah bugün akşam çok özel bir konuyu, güzel bir konuyu konuşacağız ve çok kıymetli bir isimle, işinin ehli bir isimle konuşacağız inşallah. Bu haftaki konumuz İslam medeniyeti ve bilim olacak ve çok kıymetli hocamız Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu hocamla konuşacağız. Öğrencilerimizin sorularını alacağız. Ve hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar hoş bulduk, getirdiniz programımıza. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Teşekkür ederim. İyi Ama... olacağız program sürecinde. Göreceğiz onu. Nasıl i̇nşallah Allah da de versin. Biz çok iyi olacağız inşallah sayenizde. Hocam hemen ilk soruyla başlamak istiyoruz. Yunus'un tabiriyle ilim ilim bilmektir demişti e, Yok, Yunus. Yok o yanlış öyle değil o. Nasıldı hocam? ilim, ilim, ilim ilmi bilmek İlmi bilmektir. Peki bilim neyi bilmektir diyelim hocam? İlk sorumuz böyle olsun. Güzel. Şimdi esas itibariyle tabii herhangi bir düşünce faaliyetinde ilk dikkat edilecek şeyler kavramlardır. Hı hı. Bilim kavramı Türkçe'de çok yeni fakat e, genel olarak insanlık entelektüel tarihinde 1837'den itibaren yerini almıştır. Çok yeni bir kavramdır. Dolayısıyla bilimi ...İslam bilimi, Yunan bilimi, Mezopotamya bilimi gibi kullanmak biraz anakranik bir kullanımdır. Bilim ve ilim aslında aynı mefuma işaret etmekle birlikte derece farkı vardır. Yani genelde Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Eskiden ilim vardı, şimdi bilim var. Bu doğru bir ifade değil çünkü ilim Arapça, bilim Türkçe. Yani Araplar nasıl bir kullanım gösterecekler, hala ilim diyecekler. Dolayısıyla ilimle bilim arasında... ...mefhum açısından bir fark yok. Sadece derece farkı var. Nedir bilim? Çağdaş e, tanımıyla işe bakarsak... ...herhangi bir gerçeklik küresine ait olgu olayları önceden tanımlanmış bir yönteme göre... ...istitlali, aklın sınırları içerisinde tutarlı, düzenli ve ispatlı olarak bilmektir. Dolayısıyla sosyal bilim dediğimizde de aynı anlamı kastederiz. Fen bilimi dediğimizde de aynı, kastederiz, aynı anlamı kastederiz. Yani bir... nesne alanımız vardır. Bu nesne alanına belli bir yöntemle yöneliriz. O yöntemi, istidlale akıl, burası son derece önemlidir. Sınırları içerisinde tasvir ederiz, ispatlarız, belirleriz ve bunu anlatır. Bilim budur. Ve bu anlamıyla bilim anokranik bir kullanım değil. Mezopotamya'dan beri, Babil'lerden beri, Milattan önce en beri mevcut olan bir kavramdır. Ee, İslam'a eklediğimiz zaman, eğer bunu anlayacaksak eğer, yani bilimi gerçekliğin tasviri olarak anlayacaksak kullanabiliriz. Ama bugünkü anlamıyla tabii ki anokranik bir kullanım olur. E, bu çerçevede olaya yaklaşıldığında klasik dönemde bizim anladığımız anlamda, bugünkü anlamda bir bilim tabiri zaten mevcut değil. O dönemde daha çok hemen hemen tüm e, insan bilme faaliyetlerini bir arada oturan felsefe, hikmet gibi e, kavramlar kullanılır. Mesela basit bir örnek genç arkadaşların anlaması için. Bugün fizikçi fizik yapar, fizik felsefecisi fizik felsefesi yapar, işte metodoloji çalışan fizik metodolojisi yapar ama diyelim ki Aristoteles ya da i̇bn Sina bunların hepsini aynı anda yapar. <Gülüyor> Dolayısıyla İslam'da bilim diye bir ayrım, esas itibari oradaki bütünü parçalayıcı bir ayrımdır. Ya da İslam'da felsefe e, tabiri oradaki bütünü parçalayıcı bir tabirdir. Örnek eee İbn Sina'nın esima tabisinin mesela fizik kitabını biz bugün bilim olarak çalışmıyoruz. Doğa felsefesi olarak çalışıyoruz. Bu doğru değil. İbn Sina öyle çalışmadı ki. İbn Sina ona bir bütün olarak baktı. Fizik yaptığını düşünüyordu. O. Elbette onun yöntemi farklı. Neticede fazla uzatmayayım, çok teknik konulara girmeyeyim. Mesele şudur. İslam bilimi ya da İslam felsefesi, İslam düşüncesi gibi tabirleri müsamahalı, eskilerin tabiriyle müsamahalı kullanmak zorundayız. Ve onların karşılık geldiği mefhumları e, tarihe geri giderek iyi belirlemek zorundayız. O anlamda baktığımızda evet, İslam'da bilim bugünkü anlamıyla daha çok matematik bilimlere karşılık gelir. Çünkü modern bilim tarihini kuranlar matematik e, bilim adamlarıdır 19. yüzyılda. Ve geriye doğru onlar da matematik ilgili mekanik, optik, geometri, astronomi gibi bilimleri anlamışlardı ama İslam bilimi dediğimde sadece bunun içine e, matematik bilimleri girmez. Evet. Olay, öyle bakabiliriz. Peki hocam, bugün tabii bilim deyince aklımıza gelen e, teknik araçlar üretmesi e, anlamına gel, e, geliyor. Daha çok bilim diye bahsettiğimiz şey güncel yaşamda geçmişte onun teknoloji. Adını... Evet geçmişte on, neydi yani? Şimdi olaya şöyle yakmakla, bakmak lazım. Klasik geleneklerde bilgi dört türlü olarak görülür. Bir, tecrübe, emperya, ikincisi, tekne eşyanın kullanımı, teknoloji kelimesindeki tehne. Bunları Arapça düşünürsek, klasik Türkçenin terimleri ifade edersek, tecrübe, tekne daha çok hiel ya da href, ve episteme, teorik bilgi, ilim ve e, sofya, hikmet. Hı hı. Bu çerçevede baktığımızda, klasik gelenekte teknoloji, teknologos yoktur zaten. Hı hı. Teknoloji çok yeni bir hadisedir. Yani bilginin tekneyle, alet, edevat kullanımıyla birleşmesi 1860'dan itibaren başlar. Mesela Nifton bile kendi aletlerini kendisi yapar. Ayrıca bir e, teknoloji aleti üreten bir yer yoktur. 1860'tan sonra özellikle bilimin toplumsallaşması ve sosyal hadiseleri belirlemeye başlaması, bu alakalı, tarımla alakalı uzun hikayelerdir bunlar. E, artık insanlık tıp özellikle bunun içinde önemli önemli, bilgiyle, logos ile tekneyi, alet kullanımını bir araya getirip teknolojisini logosu kurmuştur. Bugün elbette bilim, hatta bilim kelimesi bile bugün çok science anlamındaki bilim kelimesi bile çok yaygın kullanılan bir şey değil. Daha çok high technology ya da teknoloji tek başına belli bir anlam ifade ediyor. Mesela Japonca'da bilimle teknolojiyi aynı kelimeyle kullanıyoruz. O açıdan bugünkü teknolojiye bakarak geride ya da kadim kültürlerde Mezopotamya, Yunan, İslam olsun, böyle bir hadise bulmamız mümkün değil. Çok yeni bir hadise. Yani bu da gayet de doğal. İnsanlık neticede belirli bir evrim, bilgide belli bir evrim yaşıyor. Diyelim ki bilgisayar Mezopotamya yoktu. Yani bunu çok da dert edilmenin bir anlamı yok. O insanın ortak gelişiminin bir sonucu. Bu açıdan baktığımızda klasik gelenekte bilimin elbette sosyal hayata ilişkin yönleri var. Ama bu teknoloji dediğimiz, bir hadise çerçevesine zevran etmemiştir. Teknoloji Heidegger'in ifadesiyle çok yeni bir hadise ve yeni bir düşünce biçimidir. Bilim ile teknoloji artık özellikle 1860'lardan, 1900'lardan sonra motorun icadı 1901, çok yeni bir bakış açısı, bir tür düşünme biçimidir. Bugün özellikle anglo sakson dünyada mesela siz e, teknolojik sonucu olmayan bilgiyi fazla e, itibar etmezler. E, çünkü bilginin bir tür... Ee, sosyal karşılığı, toplumsal karşılığı, kamusal karşılığını önemserler. Bu çerçevede İslam'a baktığımızda şunu tekrar vurgulamakta fayda var. Evet, bilginin toplumsal karşılıkları vardır. Hem dini, hem sosyal, hem devlet hayatında. Fakat bu hiçbir zaman e, bilimi tekne üretecek şekilde organize etme biçiminde değildir. Çünkü e, klasik genellikle bilgi biraz teorik bir uğraşıdır. Evrenin, varlığın, var olanın, hayatın e, teorik, nazari idraki demektir, büyük alanda. Olaya böyle bakmakta fayda var. Evet, çok teşekkür Hı. ediyoruz. Az önce de deymiştik, e, hazır üzerine gelmiş ki hocam. İslam'ın bilim e, geçmişinde akla ve felsefeye yüklenen sorumluluk neydi diye sormuş. İslam istiyorum. medeniyetinde. Evet. Şimdi tabi bunu e, iyi tayin edebilmek için, önce İslam'ın e, dünya görüşünü ya da hayat görüşünü iyi anlamamız lazım. Biz genelde bu tür kullanımlarda İslam'ı basit bir din ya da basit bir medeniyet ölçeğinde tanımlıyoruz. İslam her şeyden önce bir hayat görüşüdür. Kendine göre önemli ilkeleri olan tanrıyı, evreni, insanı, toplumu değerlendiren bir perspektiftir bir yaşama tarzıdır. O açıdan İslam'ın bu perspektifini iyi anlamadan İslam medeniyeti üretilmiş bilim, felsefe ve benzeri kavramları iyi tayin etmek çok zordur. Ee, İslam'ın nedir ee, genel olarak hayat görüşünün en önemli ilkesi ee, Tanrı'dan başka yaratıcı ve etkin fail varsaymamak evet buna tevhid diyoruz ama tevhid genelde bir akide olarak anlaşılıyor o anlamda baktığınızda İbranilikte de tevhid var ee, bizim İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'deki İhlas Suresi Tevrat'ta aynen mevcuttur tevhidin akide olması başkadır metafizik düşüncenin ilkesi olmak başkadır İslam hayat görüşünün en önemli e, bence e, katkısı Tevhid inancını yani tek tanrı kişi tanrı yaratıcı tanrı muhtar Tanrı anlayışını düşüncenin aklın ilkesi haline getirmesidir burayı iyi anlamadıktan sonra İslam dünyasındaki hiçbir entelektüel faaliyetin Selen macerasını iyi tespit edemeyiz tabi bu kabul e, tanrıyla evren evrenle insan tanrıyla insan arasındaki ilişkiyi de bilirler. o açıdan <gülüyor> İslam dünyasındaki bütün yapıp etmeler, bütün entelektüel faaliyetleri bu dünya görüşünün temel ilkeleri çerçevesinde mütalaa etmek lazım. Şimdi, İslam dünyası ilk ortaya çıktığında İslam, Arap dünyasında okuma, yazma, bilme oranı son derece az. Fakat, belirli bir teklifi olan, belirli bir hayat görüşü olan insanlardan kurulu. Yani şuna dikkat edelim, bugün biz o dönemden çok uzaklaştığımız için bunu göremiyoruz. Arap dünyası, Milattan önce 1000'e kadar klasik dünyaya katılmış bir dünya değildir. Çünkü devenin ehlileştirmesi lazım. Bu da Milattan önce bindedir. Arap dünyası biraz yalıtılmış bir dünyadır. Elbette Yemen ve civarında belirli bir ticari ilişkiler var ama e, bu çerçevede orada entelektüel ciddi bir faaliyet de yok. Astronomi, mekanik filan bulmuyoruz ama e, İslam ya da Müslümanların e, son derece önemli bir ayırtıcı özelliği var. Neydi? Bir teklifleri vardı ve bu teklifte İslam hayat görüşüydü. İslam hayat görüşünün en önemli özelliği de insanca yaşamak. Yani sonucu budur. iyi teklif ediyor bütün bu e, diğer ilkelerin çerçevesine. insanca yaşamak, insanlıktan taviz vermemek. İnsanın en önemli özelliği nedir? İnsan nedir? Akleden varlık olmasıdır. Dolayısıyla insanın akledecek e, ortamını sağlamak. Bunun için de iki temellike lazım. Bir eman, diğeri iman. Yani maddi güvenlik, iman, metafizik güvenlik. İslam işte bu ikisini sağlamayı teklif etti. Yani insanlara maddi güvenliklerini sağlayacak hukuk sistemiyle on öngörülebilir bir hayat, yani maddi eman ve aynı kökten gelen metafizik güvenlik iman. Yani siz hayatın anlamına ilişkin sahih bir perspektife sahip değilseniz metafizik güvendiğiniz yok demektir. Bunu iki şey yaparsınız. Ya yani intihar edersiniz ya da insana diğer canlılara zarar verirsiniz. İşte Cengizvari ya da bugünkü dünyamızda gördüğümüz Diğer e, uygulamaları aynen görürsünüz. E, eman ve iman içinde olan insanın yapacağı entelektüel faaliyet muhakkak insan merkezli olacaktır. E, şimdi şunu iyi bilmek lazım. Ben bunu başka yerlerde de ifade ettim. Daha başından beri İslam akıl merkezli bir perspektif sunuyor. Hı hı. E, soru şu, ne, ne tür bir meydan okumayla karşılaştı İslam ki aklı bu kadar merkeze aldı? Çünkü bakıyorsunuz kelam kitaplarında, nazar her Müslümana vaciptir. Nerede? Allah'ın bilgisinde fi marifetillâh. Nasıl olabilir bu? halktan nasıl siz teorik bir düşünce bekleyebileceksiniz? Tahkiki iman esastır, taklid iman caiz değildir. Tahkik akıl demektir zaten. Şimdi burada son derece hassas bir nokta. Niçin İslam daha başından beri akıl merkezli bir perspektif geliştiriyor? Bunun son derece basit bir nedeni var. Bir, İslam öngörülebilir bir hayat teklif ettiği için Bil, paylaşılabilir bilgiyi merkeze almıştır. Mistik bilgi, ilhama dayalı bilgi, keşfi bilgi, hadsi bilgi, bilginin de her türlerini kabul etmekle birlikte toplumsal hayatı idame ettirilebilmesi için. Çünkü İslam kamusal bir dindir. İslam bir inziva dini değildir. İslam bir mağara dini değildir. İslam dağda yaşanacak bir din değil. Kamusal bir dindir. Politik bir dindir. Siyaseti olan bir dindir. Siyaset, politika, toplum, kamu, toplum demektir. Dolayısıyla toplum içerisinde toplum inşa eden bilgi ilhama dayalı, mistizme dayalı, Efendim, e, belirli kozmik yapılara dayalı bir bilgi olmaz. Doğrudan, insan aklının, istidlalin ürettiği paylaşılabilirliği en yüksek bilgidir. Dolayısıyla İslam'da esas olan istidlani bilgidir. Hukuk, dil bilimlerini, İslam'ın ilk döneminde düşünün şöyle, ilk ortaya çıkan bilimler değil mi? Hukuk bilimi, dil bilimleri, tefsir ve benzeri e, bilimler hep istidlali aklın, yani çıkarımsal, gidimli, rasyonel aklın kurduğu bilgidir. Dolayısıyla, elbette sezgisel bilgi, ilhami bilgi, keşfi bilgi ve benzeri bilgi türlerinin e, bir yeri vardır ama merkezde istidlali bilgidir. Aksi takdirde e, vahyin, hukukun e, belli bir anlamı olmaz. Bu açıdan baktığımızda daha başından beri İslam e, akli e, veriyi esas alan, merkeze koyan ana caddeyi akıl kabul eden, istidlali akıl kabul eden ama yan caddeleri de kabul eden bir anlayışa sahiptir. Yoksa Özellikle e, çağdaş dönemde sadece rasyonel akıl merkezi, diğer akıl türlerini e, tasfiye eden ya da minimize eden, basitleştiren bir bakış açısı yoktur. O açıdan baktığımızda İslam medeniyetinin entelektüel faaliyetin başlangıcını bu şekilde kurabiliriz diye Hı. düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki İslam medeniyetine, Batı medeniyetine katkısı dahilinde ele alıyoruz ve e, bugünün Batı medeniyeti, İslam medeniyetinin e, bilgi birikimi üzerine yükselmiştir diyoruz ama... Bağımsız bir İslam medeniyetinden ve bu medeniyetin çalışmalarından bahsedebiliyor muyuz hocam? Tabi bu psikolojik bir sorun. 19. yüzyılda siyasi olarak tasfiye edilen İslam medeniyeti kültürel olarak da tasfiye edilmesi için oryantalizmin, ki ben ona kültürel terör diyorum, oryantalizm İslam medeniyetine uygulanmış kültürel bir terördür ve hala uygulanmaya devam etmektedir. Hmm. Problem burada iblisin işini yapması değil. E, bu yapılan işi e, Müslümanların da kanıksamış olmasıdır. Şu anda biz kendi hikayemizde yaşamıyoruz. Yani şu anda bilimde, entelektüel, tarihimizde, felsefede, hatta İslami ilimlerde bile bu düşünün bugün tefsir tarihi bir Macar Yahudisinin yazdığı bir kitaba göre okutulmaktadır hala ilahiyatlar temel olarak. Kimse Ömer Nasuhi Bilmen'in iki ciltlik tefsir tarihine dikkat almaz. Biz bu hikayeyi kanıksamış vaziyetteyiz ve başkalarının anlattığı hikaye içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür sorular da bu başkalarının içinde yaşadığımız hikayesinden hareketle soruluyor. Batı bilimine etkimiz. Bir medeniyet kendisini başka bir medeniyet etkisi oranında tanımlamaz. Bu psikolojik bir hadisedir. Şimdi ileride Çin medeniyeti yükselişe geçsin eminim şöyle kitaplar edeceğiz. Çin medeniyetinin oluşumunda İslam'ın katkısı. Zaten biz olmasaydık Çinliler olmazdı. Bu iki şeyi sağlar. Bir psikolojik rehabilitasyon, ikincisi Batı biliminin bizim tarafımızdan kabulünün kolaylaştırılması. Niçin? E, batıya medeniyetin oluşumuna biz etki ettiysek e, o zaman bizim sayılır. Gayet kolay, bunu benimseriz. Elbette medeniyetler arası etkileşim var. Bir kere şunu kabul edelim. E, kendi kültürümüzü bilmediğimiz için, e, kendi klasik tarihi tecrübemize haberdar olmadığımız için bu kavramlara yaklaşımda da sınır, sınır sıkıntılar yaşıyoruz. Taşköprizade, 1580'lerde vefat edilen ünlü Osmanlı düşünü Taşköprizade, bunu zaten miftah söylüyor. Teorik düşüncenin dini, aklı, zamanı, mekanı olmaz. İnsanın ortak bir üretimidir. Dolayısıyla bizim atalarımız, e, İslam medeniyeti'nin ilk aşamasında yayıldıkları coğrafyadaki kültürü, birikimi önce tevarüs ediyorlar, sonra temellik ediyorlar, sonra temessül ediyorlar, sonra tercüme ediyorlar, sonra tehlif yapıyorlar. Yani 5T e, formülü diyebiliriz buna. Tevarüs, yani insanlığın üretimi bizim mirasımızdır. Burada bir sıkıntı yok. İki, bu mirası biz sahipleniriz. Temellük, mülkiyetimize geçirdik. Yok etmedik. Bu tarih bunun şahidi. Sonra bunu temessül ettik, yani özümsedik. Kendi dünya görüşümüzün, hayat görüşümüzün ilkeleri ışığında. Sonra bunu tercüme ettik ve aynı zamanda geliştirdik. İnsanlık tarihinin ortak tecrübesi konusunda bunu sahipleri konusunda sıkıntıya gerek yok. Benim kişisel kanaatim e, Batı bilimi, Doğu bilimi, Kuzey bilimi, Güney bilimi diye bir şey yoktur. İnsanın ortak bir tarihi tecrübesi vardır. İslam da buna kendi tarihsel koşullar içerisinde katkıda bulunmuştur. Buna da sorun yok ama sorun şu. Biz kendimizi niye batıya etkimiz zorunda anlıyoruz. İbn Sina herkes biliyor. Gerçi bildiğimiz İbn Sina da değil. Abi Sina'yı biliyoruz. Avicenna'yı biliyoruz. İbnü'l-Reştî kimse bilmiyor. Yani İbn Sina'nın bile bütün eserleri daha tam anlamıyla edisyon kritik yapılıp yayınlanmamış. Bizim medeniyetimiz bir yazma medeniyeti. Daha dökümü çıkartılmamış, kataloglanmamış, çalışılmamış ona geç. Analiz edilmemiş ona geç. Şimdi dolayısıyla İslam medeniyeti ya da İslam bilimi konuşmalarımız da aslında biraz afakidir. Bildiğimiz batıların çalıştığı büyük oranda, ve bizim de tercüme ettiğimiz genel bilgi, kamusal bilgi akışına dahil olan bilgilerdir. Hepimiz e, Harizmi'yi biliriz ama kimse Cemşit el-Kâşi'yi, Cemalettin Türkistani'yi, Bahattin Karaki'yi bilmez. Niye? Çünkü Batı'ya tercüme edilmemiş efendim. Efendilerimiz eğer dikkate almıyorsa bizim köleler olarak bunu dikkate almamız gerekmez. Bütün soruları buna göre soruyoruz. Yok hiç kimse gülmesin burada. E, ben bunu şu kısacık ömrümde tecrübe ettim. E, Özellikle dini hassasiyeti olan, milli hassasiyeti olan kesimlerin iddialarını iş kendi ellerine verildiği zaman e, boş çıktığını gördü. Kusura bakmasın. Her konuda sanatta, mimaride, bilimde, entelektüel e, hayat, çalışmalarımızda boş iddialar, bilgi olmadan e, hiçbir şey yapamayız. Hazreti Ali'nin ifadesiyle insan eşittir bilgidir arkadaşlar. Dolayısıyla e, övgü ve sövgüyle işler olmaz. Atalarımız dıgıdık şöyle yaptı, dıgıdık böyle yaptığıyla iş yapamayız. Biz e, ...kendi nesnemize yönelmek zorundayız. Bilmiyoruz. Ben burada öyle isimler, öyle eserler e, sayabilirim ki... E, ...bunların çoğu daha bilinmiyor. Niye? Çünkü kütüphanede duruyor. Kimse çalışmıyor. Esas bunu e, işte Arapça, Farsça da Türkçe fark etmez. Gidip edisyon kütüphane yapacağız, analiz yapacağız. Yani şu anda bizim kendi medeniyetimize ait sahip olduğumuz resim... ...bizim çektiğimiz bir resim, bir fotoğraf değildir. Başkalarının kendi kültürel kodlarını yazarken kendi kültürel kodlarının oluşumunda katkısı bulunan İslam bilim adamı ya da far başka fark etmez o bilim adamları hakkında yazdıklarını bilmekten başka bir marifetimiz yok. Peki o, neden hocam? <gülüyor> yani biz hangi konuyu konuşsak, ele alsak işte sanatta, estetikte, de, mimaride akla gelen her konuda mutlaka işte e, konuşmalarımızın yüzde doksanında işte mimari anlatırsak mutlaka Sinan eserlerinden, Sinan'dan onun fenomenliğinden bahsederiz ya da ilimde, İrfan'da. Niye? Bugünkü e, akıl e, kendi üretimini kendi yapamıyor ve sürekli geçmişle e, avunmaya devam ediyor. E, niçin? Bunun ana sebebi nedir? Bunun ana sebebi çok felsefi bir şey. Kendilik bilincinin yoksulluğu diyorum ben buna. Kendilik bilincinin yoksulluğunu temel nedeni tarihi tecrübeye uzaklaşmak. Biz şu anda atomize olmuş insanlarız. Tarih, benlik, kimlik, şuur, kişilik, artık ne derseniz deyin, bir süreklilik işidir, bir e, continuity, bir, bir ittisar gerektirir. E, biz, şu anda atomiz olmuş vaziyetteyiz. Kendi tarihsel tecrübemizden e, haberdar değiliz. Bir Pigme kabilesi gibi, bir Bantu kabilesi gibi olaylara bakıyoruz. Süleymaniye evet orada mimarı olarak duruyor ama onun kimliğini, onun bilgisini, onun e, onun içine cisimleşen anlam ve değer dünyasından haberdar değiliz. Yani hepimiz maturidiyiz ama maturidilikle olaylara bakacak bir bilgi birikimimiz yok. Sadece bu nostaljik bir şey. Ya da Hanefiyiz ama, Günlük hayatımızdaki hiçbir şeyimiz Hanefilik belirlemiyor. Tamamen lafsi dediğimiz mensubiyetler, mefhumundan haberdar değiliz. Bunu inşa etmek öyle kolay bir iş değil. Tabii bunun politik tarafları var, ekonomik tarafları var ama neticede mesele kendilik bilinciyle alakalı. Bunu özellikle yurt dışındaki tecrübelerimde çok gördüm. Kendilik bilinci güçlü olan bir gencin görev yaptığı ya da okuduğu üniversitedeki davranış biçimleriyle bundan habersiz olan bir gencin, bir İstanbul'un fark etmez, davranış biçimlerini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla tarihsel tecrübe, kimliğimizin bir parçası ise anlamlıdır. Biz şu anda İslam medeniyetine ilişkin çalışmalarımızı Çin tarihine ilişkin çalışmalardan farklı bir şekilde yapmıyoruz. Yani bir konu uzman olmak başkadır. Yani i̇bn Sina'yı, Gıyasettin Cemiş telkâşi, Ali Kuşçu'yı, Müfettullah Şirvani'yi, Biri bilmek bir uzmanın işi olabilir. Ama bunlar bizim kültürümüzün parçası haline gelmek zorundalar. Nasıl ki bir İngiliz Shakespeare'den e, herhangi biri gibi bahsediyorsa, kendi kültürünün doğal bir parçası olarak bahsediyorsa bizim de bu e, kendi tarihsel figürlerimizden, eserlerimizden e, günlük hayatı değerlendirirken doğal parçası olarak bahsetmemiz lazım. Şu anda inayet fakülteleri olsun, başka fakülteleri olsun, İslam düşüncesi, İslam bilimi, İslam medya, İslam okuyu hepsi bir uzmanlık konusu büyük oranda. Genel kültürel kodumuzun bir parçası değil. Organiklik olmayan bir yerde, yani şöyle size ben bir kol takabilirim. işiniz de görebilir. Ama bu sizin vücudunuzun doğal bir, organik bir uzantısı değil. Şu anda bizim İslam medeniyetini bir insan gibi ya da İslam medeniyet tasavvurumuzu bir insan gibi düşünürsek, bütün organlarımız takma. Organik olabilmesi için onun kendi kimliğimizin bir parçası haline gelmesi lazım. Olaylara bakarken kullandığımız mefunlar, kavramlar, o birikimin üzerinden yürümesi lazım. Böyle değil, tamamen bir uzmanlık, bir ders, bir toplantı gerektiğinde bir de psikolojik rehabilitasyon. Biz şöyleyiz, Batı'ya şu etkiyi yaptık. Şimdi arkadaşlar, bilim tarihi kavramı ne zaman ortaya çıkıyor? 1890'lardan itibaren, evet Comte, ilk, onun bilim tarihi kavramını ilk kullanan 1830'da August Comte'tur. Doğru, çünkü Batınlar aydınlanmadan sonra büyük bir iş başardıklarını görüyorlar ve bunun gene doğru tarihini yazıyorlar. Ancak esas bilim tarihi şey olarak, akademik olarak 1890'lardan sonra ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü batı dünyasında bir problemi çözmek için. Nedir o? <gülüyor> toplum bilimleriyle, e, fen bilimleri çatışmasını nasıl aşabiliriz? İkisini de tarihsel kılarak. Uzun bir hikaye. Yani hiçbir şey spor olsun ortaya, diye ortaya çıkmıyor. Bir toplum kendi sorunlarıyla yüzleşiyor ve bu sorunları çözmek için birileri teoriler geliştiriyor. Biz ithal ediyoruz. Şu anda <gülüyor> bizim bilim tarihi anlayışımız şudur. Bir, Kahramanlar yetiştirmek. Sizin niftonuz var mı? Bizim İbn-i Sina'mız var. Sizin kanıtınız var mı? Bizde Fahrettin az var. Bir bilim tarihi böyle çatışma içerisinde üretilmez. Ya da öncelik. Önce biz bulduk. Niye buldun önce? Ondalık kesileri bulduk. Ya e bu, Ne olacak? Şu anda ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Minel mecdillem miyafake mâ kâne min kablu lem entellem hadis kadîme bi hadîsin. Bu meşhur Abbasi döneminde yaşamış bir Türk şairin Abbasi, Araplara yazdığı bir beyittir. Çünkü Araplar diyorlar ki bizim atalarımız şöyle, bizim atalarımız diyor ki o da Geçmişi yeniyle koruyamazsan, geçmişin şerefiyle ölmeyin sana hiçbir faydası yoktur. Yeni yaptıklarınla sen <gülüyor> geçmişi koruyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet, şey, neyse, e, neticede e, öncelik yaratmak, önce biz bulduk demek, ya da kahraman üretmek, e, ya da Batıya etkimiz oranında bir medeniyet perspektifi geliştirmenin Bizim kimliğimizde hiçbir alakası, bizi hasta yapıyor. Şu anda şizofren bile değiliz, başka yerlerde de ifade etmiştim. Şu anda biz üç kişilikli bir yapımız var. Müslümanca inanıyoruz, <gülüyor> Katolikçe düşünüyoruz, Protestanca yaşıyoruz. Bunun aşmanın tek yolu var. Ee, geçmişi, geçmişi gelecekte yakalamamız lazım. Usulü fıkhın ve usulü kelamın çok güzel bir ifadesiyle, İnsan hayatında esas olan sürekliliktir. Geçmiş, şimdi ve gelecek değildir. Hayat bir süreklilik işidir. Dolayısıyla biz süreklilik içerisinde hayatı idrak edersek, geçmişi geriye giderek inşa etmeyiz. Gelecekte onunla karşılaşırız zaten. Gelecekte onunla karşılaşmanın tek yolu iş yapmaktır. Siz eğer dil felsefesi yapıyorsanız Türkiye'de, bir dil felsefesi üretiyorsanız, atalarınızın dil felsefesi konusundaki çalışmalarını okur, şey yaparsınız, taftazane ne yaptı değil mi? şey Şeref Cürcani ne yaptı? İşte Cürc... Nedir da da? Abdülkayr Cürcani Dilferzi ne yaptı? Ali Kuşçu ne yaptı? Buna bakarsınız. Ama öbür türlü uzmanca bir şey olur. Ya da matematik üretirsiniz. Biruni'nin, Ebu Nasr Iraki'nin, i̇rakinin Harizmi'nin, Türkistan'ın matematik eserleri sizin için anlam ifade eder. Aksi takdirde uzmanların çalışacağı bilim tarihi bölümlerinde iş olur. Yani bizim... E, ...gelecek vizyonumuz, projeksiyonumuz neyse... ...geçmiş ona göre zaten bize katılır. Aksi takdirde... E, Batı'ya etkimiz, Çin'e etkimiz, Hint'e etkimiz, e, uzaylılara etkimiz. Elvin olun uzaylılar gelsin, ona da biz kitap yazalım. Uzaylıların yükselmesinin İslami kökenleri. Bu <gülüyor> psikolojiyle e, biz iş olmaz. Kendi medeniyetimizi kendimiz, kendi değerlerimiz, kendi kavramlarımız, kendi sorularımız çerçevesinde ele almamız lazım. Atalarımız ne tür sorular soruyordu? Bu medeniyetin soruları neydi? Bunları hiçbir zaman tarihsel, a ya da metayüsterik, tarihi dışı ya da tarihi aşkım bir şekilde değil. beni bir bağlamı var. Ne tür sorular soruyorlardı? Ne tür kavramlar ürettiler? Bu soruları çözmek için ne tür yöntemler geliştirdiler? Ne tür sistemler kurdular? Bunları mutlaklaştırmanın da bir anlamı yok. Çünkü yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Bir bilgi üç katmanlıdır. Resim, yorum ve inanç. Bunu, bu da tarihsel bir kontekste cereyan eder. Resim değişince yorum değişir. Yani siz bugün... Biruni'nin ya da Tuğsi'nin ya da İbn-i Şahat'ın astronomisine göre iş yapmıyorsunuz. Resim değişti, kozmoloji resmi değişti, astronomi değişti. Dolayısıyla ona ilişkin yorumu da kullanamazsınız. Onun da değişmesi lazım. Bugün bizde diğer bir entelektüel problem de budur zaten. Resmi terk ettik. Fakat o resim üzerine yapılmış tarihsel yorumları kullanmaya devam ediyoruz. Onun için din dilimizde de problem var, entelektüel dilimizde de problem var. Niye? Üretildiği bağlam, yorum olarak... 400 yıl önce ama o dilin ait olduğu resim ortada yok. Kimse Harizmi cebine göre denklem çözmüyor. Kimse Şerafettin Tusi denklemlerini cetvel sistemine göre denklem çözmüyor ama e, o yapı üzerine inşa edilmiş yorumları hala kullanıyoruz. Sonuç Bir, Ancak yürüyen bir insan yürüdüğünün farkına varır. Yani yolcu olabilmek için yola çıkmak lazım. Oturup yol üzerine konuşmanın bir anlamı yok. Bugün bizim bütün entelektüel, İslami, medeniyet filan konuşmalarımız e, oturarak yapılan bir konuşma. Yola çıkmamız lazım. Yola çıkmak demek bir teklifi olmak demektir. O e, Müslümanların daha önce yola çıktıkları zaman o Arap çöllerinden 30 yıl gibi kısa bir zamanda bütün bir dünyaya bir şey sunduklarındaki tavrı göstermemiz lazım. Bakın aklıma gelen çok güzel bir şey paylaşayım müsaadenizle. i̇bn Haldun Mukademe'de çok güzel bir soru soruyor. Diyor ki Hazreti Peygamber zamanında Medine'de Kur'an okumakla 1375'te Tunus'ta Kur'an okuman arasındaki fark nedir? Bence bu soruya cevap bugünkü derdimize ne cevaptır. Nedir o? Medine'de Kur'an okuyan insanlar bunu varoluşsal bir okuma olarak yapıyorlardı. Kendi kendilik bilincilerinin, kimliklerinin, kişiliklerinin bir ifadesi olarak bunu yapıyorlardı. Biz ise meslek olarak yapıyoruz, toplumsal statü olarak yapıyoruz. İşte havuz olmak çok önemlidir. İşte şudur budur. Dolayısıyla ee, İş yapacak bir kültürün, bir medeniyetin ilk aşamada bir teklifinin olması, kısaca yola çıkması lazım. Evet, oturduğumuz yerden bu iş olmaz. Geçmişi konuşarak. E, sadece uzman olursun, profesör olursun. Bizimdir diyerek avunt olmuş olur. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. İslamiyetle birlikte doğuda tıp, astronomi, kimya, cebir gibi ilimlerde ciddi bir merakın geliştiği gözlemleniyor. Bunun, bu süreci başlatan koşullar neydi, neden ve nasıl başladı diye sormak istiyorum. Şimdi biraz önce söylediğim gibi İslam medeniyeti teşekkül ederken şöyle düşünmememiz lazım. Bu da çok yaygın bir hata. Ee, i̇nsanların kafasında bir İslam medeniyeti projesi vardı, bunu gerçekleştirdiler. Bu doğru değil. Yani hiçbir dil grameri önce kurulara konuşulmaz. Önce siz bir dil konuşursunuz, daha sonra alimler gelir, ya bir dil konuşuyoruz, bunun kurallılığı nedir? İslam medeniyeti yolda oluşmuş bir medeniyettir. Kurgulanmış bir medeniyet değildir. İslam matematiği, yani insanlar bir matematik yapalım, bu İslam olsun diye böyle bir şey demiyorlar. Müslümanlar kendi ilkeleri ve teklifleri çerçevesinde yola çıkıyorlar ve daha önceki insanlık tecrübesini, biraz önce söyledim, dikkate alıyorlar. Ve kendi ihtiyaçları ve dünya görüşleri, hayat görüşleri etrafında bunu şekillendiriyorlar. Bir medeniyette bilimin, felsefenin, matematiğin, kimyanın, astrominin ortaya çıkmasının çok çeşitli nedenleri vardır. Bunun pratik nedenleri var, politik nedenleri var, bunun maddi nedenleri var. Bir kere şunu bilelim, ticareti güçlü olmayan bir kültürde bilim olmaz. Müslümanlar mesela bunu çok iyi biliyorlar. Ee, politik organizasyonu güçlü olmayan bir kültürde bilim olmaz. Ee, bunun yanında tabii ki teorik konular var, dini teolojik sorunlar var, artı bir bilimin kendi... İç sorunları var. Şimdi astronomi yapıyorsunuz, bir gözlem yaptınız, orada bir veri var, bu veriyi çözeceksiniz. Bunun politik, sosyoekonomik bir derdi yok. Sadece o teorik dilin bir geriyi olabilir. Dolayısıyla İslam dünyasında bilimlerin gelişmesinin bir, pratik nedenleri var. Topluma ilişkin nedenleri var. Ondan sonra politik nedenleri var. Teolojik nedenleri var. O bilimin kendi iç teorik nedenleri var. Felsefi nedenleri var. Bir nedir? Bir sayısı nedir? Sayı nedir mesela? Değil mi? Bu bir teorik sorudur, felsefi bir sorudur. Bütün bunları bir araya geldiğiniz zaman, bir de tabii ki sizin bir hayat görüşünüzün size dayattığı bir şey var. Nedir o? İlim, klasik geleneğimizde, ilim aklın ibadeti olarak kabul edilir. Çünkü biliyorsunuz her e, ibadet, kulluk insanın bir organına hitap eder, e, ilim de akla hitap eder. El-ilmu huve ibadetul akl. İlim, aklın ibadetidir. Ve yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. İlim kelimesi bizde bazılarının zannettiği gibi bölüm neyi kabul etmez. İlim Arapçada bilgi anlamında kullanıldığında çoğulu yoktur. Dini bilgi, felsefi bilgi, efendim aklî bilgi, nakli bilgi bunlar doğru değil. İlim ilimdir. O disiplindir arkadaşlar. Ulum kelimesi yani ilmin çoğulu ulum kullanıldığında o e, disiplin anlamına gelir. Matematik disiplini, fizik disiplini, dini disiplini. Yoksa bilgi, bilgi olması bakımından yetbalıdır İslam'da. Ne olmuş gibi İngilizce'de no-oluşun çoğulu yoktur biliyorsunuz. Ama science'in çoğulu vardır. O açıdan ilim tek bir entitedir. Bir, bir, tek bir yapıdır, mefhumdur ve bunu elde etmek ibadettir. Dolayısıyla ilim bizde bir ibadet. Bir kulluk yani buradaki namaz gibi, zekat gibi değil. Bir kulluk. O açıdan olaya baktığımız zaman Müslümanlar pratik politik, efendim, e, teorik ihtiyaçlarının yanında bir de kulluk yapıyorlar. Matematikçi olmak bir kul olmaktır. Bir matematik kitabını açtığınız zaman İslam dünyasında, nedir o? Elhamdülillah diye başlar. Hamdüne salvele, niçin matematik yaptığını, niçin astronomi yaptığını, o kendi dünya görüşü, hayat görüşçesine verir zaten. Bütün dert nedir? İnsanın kulluğunu yapması ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı masnuatı ve mahlukatın hikmetini idrak etmek. Bundan daha dini bir şey olabilir mi? Değil mi? O açıdan olağanüstü derece bir gelişme gösteriyor. Fakat e, manevi bir hayatın var olabilmesi için biraz önce ne dedik? İman, bunu Gazali çok güzel açıklıyor. E, i̇man bile bir eman ister. Ölüm korkusu olan, hayat korkusu olan, e, açlık korkusu olan bir insanın imanında bile e, entelektüel problem vardır. Ekonomik şartlarına da dikkate almak zorundasınız. Niç, Afrika'da Müslümanlar? niçin Afrika'da bilim yok? Niçin e, Orta Asya'nın dağlarında bilim yok? Bilim olması için maddi şartlarda şehir lazım, değil mi? Politik organizasyonlar lazım, ondan sonra e, nedir onun adı, e, ticaret sistemi lazım. Mesela diyelim ki Herat'ta, e, Timur zamanında sadece Herat medresesinde yedi bin tane fakih var. E niye? Para var, madde var, ticaret var, ekonomi var. Yani e, sadece indirgemece düşünmemek lazım. Kısaca Çok bitireyim indirgeme. cümlemi. İndirgemece düşünmemek lazım. Bir medeniyetteki herhangi bir faaliyeti sadece dini, sadece ticari, sadece politik, sadece ekonomik nedenlerle açıklayamayız. Çok değişkenli, karmaşık bir sistemdir. Dolayısıyla biz İslam dünyasındaki manevi kültür yanında maddi kültürü de iyi analiz etmemiz lazım. Ekonomik yapıları, ticari yapıları. Yoksa çok böyle e, İslam sayesinde yükseldik. E peki niye çöktük? İslam sayesinde çöktük. Çünkü yukarıya çıkarken övdüklerini düşerken sürersin. Onun için çok iyi analiz yapmakta fayda var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam bir arkadaşımızın sorusu varmış. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Zor soru sorma arkadaşım. <gülüyor> ben Mesela çok bilen bir olmuş. adam değilim. İlimi tükettim o kadar. Estağfurullah. Selamünaleyküm. Öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk. Ee, benim bir sorum vardı. Ben buraya da aldım. Ee, hocam, İslam toplumlarının bilimle ilişkisi Yunan tercümelerinin yapılmasından ibarettir şeklinde görüşler mevcut. Biliyorsunuz. Hı hı. Ben bu görüşün kaynak ve dayanılığını sormak istiyorum. İkinci olarak da Arapça bilimin dili iken, bilgi Arapçadan ve Arapçadan latinceye tercüme edilirken ne oldu da böylesi bir değişim yaşandı? Ben bu ıı, tercüme hareketleriyle ilgili ıı, süreci nasıl yor nasıl yorumlamamız gerektiğini sormak istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. <gülüyor> Kaç saatimiz var bu sorulara cevap vermek için? Bir kere bakın. Ee, başkalarının yanlışlarını tahsiye etmekten kendi doğrularımızı ifade edemiyoruz. Şu şunu dedi, bu konuda kanaatiniz nedir? Yani şurada bir hasta düşünün. Birden arkadaşımız fenalaştı. Bir koca karı e, çözüm üretti bir arkadaşımız. Bir doktor geliyor diyorsunuz ki, e, bu koca karının teşhisine ne diyorsun? Şimdi o doktorun, o koca karının teşhisinden iş yapması e, ilmine saygısızlıktır bir kere. Şu psikolojiden kurtulmamız lazım. Aynen. Şu şunu dedi ne yapalım? Bu bunu dedi cevap yetiştirmeyelim yani ya biz kendimiz bir araştıralım bir bilelim. Bunlar cehaletin eseri. Bunların yani bazen hocalarımız çıkıyor televizyona. Karşıda ki politik bir soru soruyor, o fıkıh cevaplandırmaya çalışıyor. Biraz bir siyasetimiz olsun? Hakikatin bir siyaseti olması lazım. Tek başına hakikat e, çözüm üretmez. Çünkü hayatta yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür sorularla kafanızı meşgul etmeyin. Efendim İslam düşünme tarzı Yunani'dir. E cehaletten kaynaklı yani. Neresini düzeltelim biz yani? E, bu tür adamlara şunu soracaksın. Razi'nin hangi eserini okudun? Ali Kuşçu'nun hangi eserini mütala ettin? Yani böyle çok güzel şeyler var. Bizi tatmin ediyor. Ben bir televizyon programında dinlemiştim. Süleymaniye'yi Müslümanlar manevi olarak yapmışlar. Vicdan böyle, gönül. Oh, al sana Süleymaniye. Karadenizli müteahhitler duymasın. Her tarafı ev yaparlar. Ya böyle bir e, mimar eser gönülle yapılır mı ya? İslam'ın maddi kültürünü bilmiyor adam. Medresede okutulan matematik kitaplarından haberi yok. Enderun'da Mimar Sinan'ın okuduğu matematik kitaplarını bilmiyor. Cahil çünkü Arapçası yok, Farsçası yok, Osmanlıcası yok. Cahiliz kardeşim. Ama konuşmaya gelince çağrışım yoluyla düşünüyoruz. En düşük seviyeli e, düşünme biçimi çağrışım yoluyla düşünmedir. Sözlüğü ben size söylüyorum, sallıyorsunuz. Kafa gazı bu. Düşünce değil. Dolayısıyla bu tür soruları soracak ya da yazan arkadaşların eğer politik bir e, oryantalist bir tezi yoksa cehaletten kaynakları bunlara cevap yetiştirmeyelim. E, yoksa sabaha kadar ben sana sayarım böyle olmadığına dair. Diğer soruya gelince bu ente, e, transformasyon dediğimiz kültürel arası transferler Nasıl ki biz İslam medeniyetinde e, Süryaniceden, Sanskritçeden Pehlevice'den tercüme yaptıysak, ihtiyaç duyduğumuz. Yeri gelmişken bakın tekrar edeyim. İslam dünyasındaki entelektüel hayatı tercümeler başlatmamıştır. Hiçbir medeniyette kültür hareketi tercümelerle başlanmaz. Sorusu olmayan bir insan tercüme yapmak öyle bir ihtiyaç hissetmez. Bir yöntemi yoksa o tercüme onun içine yaramaz. E o zaman hadi tercüme edelim batı kitaplarını, ilim yapalım. Hayır, Müslümanlar tercümeyi belli bir aşamadan sonra yapıyorlar. Nedir o? Tevarüs, temellük, temessül ihtiyaç duyuyorlar. Acaba ne oldu? Tercüme. Ve tercümeyle birlikte telif Dolayısıyla Latin dünyası da İslam dünyasından kendi ihtiyaçları doğrultusunda tercümeler yapmıştı. Biz bugün tekrar yapıyoruz. Değil mi? 18. yüzyılda başlıyor. Tercüme hiçbir zaman bitmemiştir. Bakın bu konuda rahat olalım. Bu konuda da çok katolik düşünüyoruz. İnsanlığın birikiminden istifade etme noktasında hiçbir sıkıntımız olamaz. Bunu atalarımız gayet güzel yapmışlar. Sadece biz Yunanca'dan tercüme etmedik. Süryanca'dan tercüme ettik. İlk tercümeler Pehlevice'dendir, Sanskritçe'dendir. Sidanta kitabı değil mi? Fezzari, Ahmet Fezzari, Bağdat'ta tercüme, Sanskritçe'dir bu. Matematiği oradan ilk tercüme ediyoruz. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Sonra Yunanca'dan, yani Yunan'dan tercüme etmenin psikoloji bir yok. Dolayısıyla Latince'de de tercüme ediliyor. Bu gayet normal. Biz de onlardan tercüme ediyoruz. Bilginin, eğer sizin bir kişiliğiniz, kimliğiniz, bir perspektiniz, bir kendilik bilinciniz varsa, başkasının ürettiği bilgiden korkmazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yoksa korkarsınız. O açıdan latinceye tercüme edilmesi bizim tekrar bugün kendi dilimize tercüme etmemizin hiçbir sakıncası yoktur. Bu tamamen kültürel kültür harzalar arasındaki bilgi alışverişiyle alakalı bir şeydir. Evet teşekkür ederiz hocam. Peki hocam İslam medeniyetinin bilgi ve bilim meşguliyeti neydi? Yani İslam medeniyetinin bilimsel faaliyet alanı nelerdi? İslam düşüncesi, yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Yan yana koyarak düşünecek bir yapı değildir. Yani şu mu, şu mu? Bilginin kaynağı deney midir, akıl mıdır? Bizde böyle sorular sorulmaz. Bunlar e, absürt sorular. Bizde şöyle e, heremi dediğimiz pramidyeldir. Bilginin kaynağı hem duyulardır, hem akıldır. Duyular bir yerden başlar, alt eşik belli bir yere gelir. Üst eşik orada biter, ondan sonra akıl başlar. Ya da başka bir şey başlar. Efendim matematik mi, fizik mi? Akıl mı, iman mı? Böyle ayrımlar bizimle alakalı değil arkadaşlar. Bunlar bize öğretilmiş ayrımlardır. İslam dünyasında imanın da yeri var, aklın da yeri var. Fikrin de yeri var, hayalin de yeri var, rehmin de yeri var. Yani üst üste koyarak düşünmekte fayda var. Alt eşik ve üst eşiklerle belirlenir. Dolayısıyla e, o temel çerçevenin ışığında İslam dünyasında bilgi meşrudur. Bakın o kadar meşrudur ki, diyelim ki büyü gibi, İslam dininin haram kıldığı bilimler var biliyorsunuz. Onun bile öğrenilmesi farz-ı kifayettir. Niçin? Mesela fıkıhta öyle bir kural var. Diyelim ki bir bölgede gayrimüslimlerle komşusunuz ya da toplum içerisinde gizli ilimlerle uğraşan, katakülli yapan insanlar var. Onların bilgisine toplumdan en az üç tane entelektüelin sahip olması farz-ı kifayedir. Niye? Toplumu korumak için. Ne olacağı belli olmaz. Çünkü şunu, ina, şunu düşünüyorlar. Cehalet, en kötü bilgiden daha kötüdür. En faydasız bilgiden daha faydasız bir şeydir. Yani cahil olmaktansa e, zararlı bilginin bile bilgisine sahip olmak önemlidir. Çünkü toplumu o zararlı bilgiden korumak ancak yine bilgiyle mümkündür. Anlatılıyor muyum? Şimdi yeri gelmiş Rosenthal'in çok güzel bir cümlesini ben sık sık söylerim. Rosenthal biliyorsunuz, e, i̇bn Haldun'un mukaddesini İngilizce'ye eden diyor ki İlim, şey, İslam kelimesini, Tarihten, hani bir yol bulsak, silsek, bilgisayarda vardır, yani bul, sil. Hı hı. İslam tarihten kalkar mı? İlim kelimesi baki mülde, olduğu müddetçe kalkmaz diyor. Bakın bunu söyleyen bir Yahudi oryantalist. Yani İslam'la ilim özdeştir. İlmi olmayan hiçbir şey İslam'ı, İslam'ı olmayan hiçbir şey ilmi olamaz zaten. O kadar özdeşleştirilmiştir pratik olarak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bilginin meşruiyetini bizatihi İslam'ın kendisinden alıyorlar ve buna ilişkin her türlü alanda, tek tek şimdi ben size mekanik, optik, astronomi, yani kafanızı artmayayım onlarla, e, ilgileniyorlar. Ama bunu tarihsel bağlam içerisinde yapıyorlar. Yani şöyle bir şey beklemeyin, İslam kelimesini başına getirdiğinde arkadaşlar, büyülü bir şey mi İslam matematiği, ha, demek ki o, ya öyle bir şey değil. Buradaki İslam medeniyeti demektir, din değil, yani İslam'a, dine ait bir matematik olmaz. Matematik beş bir şeydir. Geçti gitti. Yepyeni matematikler yapıyoruz. Ya da İslam asrımız deyince çünkü İslam'ı başına getirdiğimizde ona bir kutsiyet atfediliyor. Böyle metinler var piyasada maalesef. Ve İslam asrı. Asun... Mesela diyorlar ki İbn Sina'nın tıbbı İslam tıbbıdır. Şimdi El-Kanun fıttbı okumadan tabii bunu dedim ya çağrışım yoluyla düşünüyoruz. El-Kanun fıttbta Çin tıbbı var. Uygur tıbbı var. Hint tıbbı var. Pers tıbbı var. Mezopotamya tıbbı var. Mısır tıbbı var, Yunan var ve kendi tecrübeleri var. Peki bundan toplamı nedir? i̇bn Sina'nın ürettiği bir tıptır. Kendi döneminde. Bunun dini anlamda e, ahistorik, tarih üstü İslam'la nitelendirecek bir tıp değil bu. Bugün İbn-i Sina tıbbıyla ancak insan öldürürsün, başka bir şey yapamazsın. Ama onu bilmeden de biz o kültürel süreklimizi sağlayamayız. Yani geçmiş ne dedim? Geçmişi geçmişe giderek bilmenin hiçbir faydası yok. Uzman olursunuz. Geçmişi geleceğe çıktığınız yolda ancak... ...geçmişle karşılaşırsanız bir anlam var. Onun için söylüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> hocam yine bir arkadaşımızın sorusu var. Onu almak istiyoruz. Buyurun. Selam hüküm hocam. Ben İngilizce İlayet Son Sınıf Öğrencisiyim. İsmim Adem. Bir sorum olacak size. Öncelikle hoş geldiniz. Bilimsel gelişmelerin Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar olan süreçte... Zirveye ulaştığı söyleniyor ee, ve daha sonra Fatih'in ölümünden sonra e, Doğa inimlerinin bilimlerinin e, Medreselerden çıkartılıp İslam bilimlerinin gerilemesi Söz konusu Böyle bir görüş var ee, Ben bunun arka planını sormak istiyorum Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz ee, Bir de bir der sorun var Kendi sorum ee, Siz e, işte... Başkasının sorusu muydu? Yok, yok İkinci soru İkinci soru anlamında İkinci soru. Ee... Yani Kendilik bilindirinden taviz verme Evet yani siz şun, şundan bahsettiniz, işte biz geçmişimize övünüyoruz, Geçmişimizde şunlar yapılmış, bunlar yapılmış. Ama geleceğe bakıp, geleceğe yön verecek hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bilindiği gibi bilim, ilim, e, kümülatif ilerleyen, yani adım adım yavaş yavaş geçmişten dersler çıkartılarak yapılan bir şey. E, ve biz bugün hala bunu konuşuyoruz, burada da konuşuluyor. Yani ben e, şunu sormak istiyorum, Yani bununla alakalı yapılan çalışmalar, yapılmak istenen çalışmalar var mı? Veya sizin bununla alakalı görüşleriniz var mı? Teşekkürler. Şimdi birinci soruya gelince biraz önceki arkadaşımız sorduğu mantıkla yani falanca şöyle dedi şuna benziyor bu yani biraz kötü bir örnek ama ben bunu bir yazıda kullandım, burada da kullanmanın bir sakıncası yok. Şimdi bir adama diyorsun ki, ya da bir, bir çocuğa, senin annen kötü kadın. Çıkıp e, araştırma yapıyor bir kişi, diyor ki yok ya çok iyi bir insan. Bizim ilk sorumuz şu, He, öyle mi? Avrupalılar buna ne diyor? Ya kardeşim annen iyi bir kadın işte, yani Avrupalılar kötü diyorsa kötü mü olacak? Hep oraya nispetle düşünür, dikkat ederseniz. Buna ne diyor yabancı uzmanlar? Falanca ne dedi? Şimdi... E, Medeniyetler, kültürler, tarihsel hadiseler arkadaşlar, insan gibi doğarlar, gelişirler, ölürler. Yani İslam medeniyeti ilelebet e, yukarıda kalacak diye bir şey yok. Sadece tek başına bir medeniyet, bilimle de ki bunun ekonomik, politik bir sürü tarafı var. Yenildik, ne yapalım? Yani bundan niye e, korkuyorsunuz ki? Yenildi İslam medeniyeti, kendi birikimini ortaya koydu, insanlığa büyük katkılarda bulundu, başka bir yerde başka bir güç gelişti, yendi. Gayet güzel. İnsanın tarihi bu zaten, sen de onları yendin. Ee, İslam medeniyeti ortaya çıktığında, Hristiyanlığın kalbi, Akdeniz dünyasıydı. Onları attın, Avrupa'nın karanlık ormanlarına. Orada adamlar kendilerini geliştirdiler gayet doğal. Bizim en önemli sorumlarımızdan biri de, Batı'yı da bilmiyoruz ha. Batı'da ne oldu? Orada yepyeni şeyler oldu, onu da anlamış değiliz. Orada ortaya çıkan entelektüel faaliyetler, yeni yaklaşımlar, doğanın matematikleştirmesi, mekanikleştirmesi, sorucu, empirizm nasıl yükseldi? Batı'nın tabi çok büyük bir avantajı vardı, onların geçmişinde İslam medeniyeti vardı. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz de gelişirken geçmişimizde Helenistik, Yunan ve Mezopotam medeniyeti vardı. onlardan istifa etti. gayet doğal bir şey bu. Şimdi bir kere onu koyalım bir kenara. Ne dedim biraz önce? Bizim medeniyetimiz bir yazma kültürü, daha dökümü bile elimizde değil. Hala keşifte bulunuyoruz arkadaşlar. Hala. Falanca eseri buldum diye ben övünüyorum arkadaşlar bilir. Ayıp ya. Bir medeniyetin dökümü. Elde olmaz mı? Bakın çalışmaktan bahsetmiyorum. Analizden bahsetmiyorum. Dökümü yok elimizde ya. Şimdi geçen gün bir öğrenci arkadaş aradı beni. Hocam dedi. Fatih'e sunulmuş 800 sayfalık bir mantık kitabı buldum. Yuh yani. Hala buluyoruz. Nerede? Süleymaniye'de bir daha. Amerika'da filan değil. Arkadaş daha Fatih döneminde e, telif edilmiş mantık kitaplarından haberimiz yok. Bilim gerilemiş. Kim Hangi çalışman yaptı da Fatih'ten sonra ortadan kalktı? Medreselerden kalkmış, ne zaman ne vardı? niye ni çalıştık Allah aşkına. Hiç öyle bir şey yok. 1800'e kadar e, İslam dünyasında e, entelektüel faaliyet kendi paradigması içerisinde devam ediyor. Hiç sıkıntı yok. Medreselerden bir şeyin kalktığı da yok. Onlar tamamen e, uf, üfürükten şeyler, masa başı üretilmiş e, görüşlerdir. E, bana 18. yüzyılda, Mesela şurada bir soru sorayım. 18. yazı yaşamış, 5 matematikçi, 5 mantıkçı, 5 tane filozof sayısın arkadaşlar. 1700 ile 1800 arası. E, hepiniz dini hassasiyetli olan insanlarsınız. Kendi kültüründen haberiniz yok ki. Bundan övünüyor muyum? Hayır, bundan ben üzülüyorum. Çünkü uzmanlığım benim bu. Yani ben marifetli bir adam diyeyim anlamında söylemiyorum. Yanlış anlama. Bir insanın kültürü, kendi kültürü uzmanlık konusu olur mu sadece? Bilmiyoruz. Bilmeyince de tabii yok diyeceksin. Bilgi bir şeyin bilgisidir. Şey yoksa bilgisi olmaz ki. Dolayısıyla bunlarla vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Bunu yapacağına İstanbul Hayat Fakültesi beş arkadaşımıza görev versin. Fatih dönemi entelektüel hayatını on yıl üzeri yazmak üzere araştırma yaptırsın. İkinci sorun bak çok güzel. Hep konuşuyoruz bunları değil mi? Çünkü iş yapmayan adam konuşur. Konuşuyoruz. Araştırma yapmamız lazım, çalışma yapmamız lazım, insan yetiştirmemiz lazım. Şu anda Türkiye'de eğer bir uzmanlık konusuysa, İslam medeniyeti artı Selçuklu-Osmanlı medeniyeti, bilim tarihi, entelektüel tarihi çalışacak en az 5000 kişi lazım. Bir örnek vereyim, vaziyeti buradan çıkartın siz. 2013 Elkanı Fıttıb'ın yayınlanışının birinci yıl dönümüydü değil mi? i̇bn Sina ilk defa 1013'te ilk fasikülünü yayınladı. Biz de bir, Medine Üniversitesi'nde bir şey yaptık, panel. Tamam, i̇bn Sina'nın felsefi tarafını konuşacak adam var. Batı etkisini konuşacak adam da bulduk. Tıbbını konuşacak bir tane uzman aradık Türkiye'de. 72 milyonuz, kaç? 76 milyon mu? Ha tıp tarihçimiz var ama tıp bilmiyorlar. Lafsi düzeyde, işin teknik tarafını bir tane bulamadık. Dedim ki yurt dışından getirtelim. Sadece Telav Tel Aviv Üniversitesi dört tane İbn Sina atıp uzmanı var arkadaşım. Dünyadaki İbn Sina tıbbı çalışanların yüzde doksan beşi Yahudi. Helal olsun. Niye? Çünkü İbraniceye 110 kez tercüme edilmiş El Kâmi fittip. 110 kez. Türkçe'de var mı? Hayır. E ne konuşuyorsun o zaman? O zaman çağıracaksın, uzmanları dinleyeceksin, mahkumsun. Bilen yönetir kardeş. Tamam? Yapılacak şey basit. Ee, şu oldu, bu oldu. Hakikaten oldu mu? Elbette biz şunu yapmayacağız. Tarihimizde varı yok, yoku var göstermek ne bilimsel ne de ahlaki bir tavırdır. Olan neyse odur. Ama bunu bir bilelim. Kaç tane araştırma yapanlar bu konular üzerine? Neticede yine gelip batıdan yapacağımız tercümelerle besleneceğiz. Çünkü uzmanlar orada. Çok da güzel uzmanlar, büyük uzmanlar. Ben 6 yılımı verdim. Selim Hoca ile birlikte 3 yıl geçirdik. Niye ben gidip Kanada'da e, i̇bn Sina sonrası İslam akli ilimler çalışayım ya? Çünkü onlar organize ediyor. Ya neticede bu iş çok pratik bir şey arkadaşlar. Burada şöyle metafizik, felsefi bir mülazaya gerek yok. Bilmiyoruz. Nesnemiz yok. Nesnemiz yoksa o nesne üzerine bilgi ha. üretemeyiz. Çünkü dediğim gibi bilgi bir şeyin bilgisidir. Şey yok ortada. Dökümü yok. Edisyon kritikleri yok. Farabi, Farabi büyük Türk filozofu. Daha eserlerinin tam bir edisyon kritiği yok. Hangi eser Farabi'nin değil, o de bile belli değil. Ama Farabi üzerine büyük ahkam kesiyoruz. İkhvanı Safa felsefüğün arkadaşlar bilir. İkhvanı Safa felsefe üzerine bir sürü metin yazılmış. Daha henüz edisyon kritiği yok sağlıklı bir biçimde. Ee, bunlar tanınanlar, tanınmayanlar zaten yazma halinde duruyorlar. O açıdan yapılacak ilk iş çok açık. Bu işin nesnesini ortaya çıkartmak, sonra bunun yorumunu yapmak. Fotoğraf yokken ne üzerine konuşacaksın? Diyelim ki Diyarbakır üzerine konuşacaksın ama gitmemişsin. Fotoğrafı da önünde değil. Ne üzerine konuşacaksın? Bizim yaptığımız gibi boş, içi boş, mefhumu olmayan, referansı olmayan insanı tatmin eden övgü ve sövgü ikilemine kalmış bilgiden bir haber diskurlar yaparız. Cehaletimizi örtmek için çok ilginç entelektüel faaliyetler gösterdiğimiz aşikar olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Sırf cehaletin çalışmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sizin... Sorusu bağlamında hocam. Hazır konu da açılmışken, işte medreselerde bilim yoktu, dini ilimler vardı, iddiaları ve eleştirileri var. Bilmemiz gereken ne? Medresedeki e, ilim, bilim neydi? Ne söylemek istersiniz? Şimdi biraz önce dediğim gibi resmi bilmemiz lazım. Yani e, şimdi bir toplantıda dediler ki, rasathaneler İslam dünyasında niye yıkılıyor? Rasathaneye niye kuruluyor ki? Bunu bilmeden niye yıkıldığını bilemezsiniz ki. Adam Kandil rasathanesi zannediyor. Ya da ne bileyim ya, NASA rasathanesi zannediyor. Klasik bir kültürde, rasathane nedir? Niye kurulur? Ne tür gözlemler yapar? Bunlarla ilgili bir tasavvurumuz var mı? Yok. Gayet basit. Bütün klasik kültürlerde, rasathane bir ziç çıkartmak için kurulur. İster Yunan, ister Henestikler, ister Mesut'a. Ve ya Venüs devresi 30 yıllık ya da Jüpiter devresi 12 yıllık gözlem yapılır. Ondan sonra terk edilir çünkü çok pahalı. Ekonomisi lazım. Yani biz bilimsel faaliyetlerin bir ekonomik altyapısı var, bir politik altyapısı var ya. Yani adam ona niye devamlı para harcasın? Niye yıkılır? Çünkü bunun kozmolojik nedenleri var. Neticede medeseler niye kurulmuştur? Niçin üniversite mantığıyla düşünüyoruz? Bugünkü üniversiteler 1800'de kurulmuşlar arkadaşlar, Humboldt Üniversiteleri. Ondan önce böyle üniversite yok. Kilisenin kontrolündedir bütün üniversiteler. İlk defa modern üniversite Almanlar kuruyor. Bunun da kendine göre nedenleri var. Medreseler niye kuruldu? Toplumun hangi ihtiyaçlarını görmek için kuruldular? Bunu önce bir bilmemiz lazım. Medreselerde şahlara kadar bilim yoktur. Fen bilimleri okutulmaz, gayet doğal. Çünkü hukuk fakülteleri olarak kuruluyorlar. Toplumun ihtiyacı var. Nizamiye medreselerinde Bilim okutulmaz. İhtiyaç yok. Harzemşahlar döneminde başlıyor. Sonra şeyde nedir onun adı? İlhanlar, Osmanlılar. Osmanlılar döneminde medreselerde tabi bilim kelimesi çok problemli kelime ama matematik mi? Hep okutulmuştur, hiçbir zaman kaldırılmamıştır. Felsefe, felsefe okutuluyor ama i̇bn Sina felsefesi değil. Felsefeyi niye illa hep Yunani felsefe olarak anlıyorsunuz? Felsefe nedir? Kelam okutuluyor ya. 5000 sayfalık El Mevakıfı ilmi -il kelam bunun eee 4000 sayfası nedir? Metafizik ve doğa felsefesidir. 4000 sayfası nasıl okutulmuyor? Yani illa İbn Sina'cı felsefe okutulacak. Yani diyelim ki Amerika'da Marksizm okutulmadı diye felsefe yok mu Amerika'da? Soğuk Savaş bitinceye kadar Marksist kitaplar yasaktı. Ya da Sovyetler'de e, hiç felsefe okutulmadı diye felsefe yok mu? Olay öyle bakmayalım. E, Ha şunu söyleyebiliriz, yeni bir üretim yapıldı mı medreselerde, medreseler bir laboratuvar gibi çalıştı mı öyle bir ihtiyaçları yok büyük oranda kendi paradigmalar içerisinde eğitim faaliyetleri yaptılar, çok kenarlarda ya da çok ayrıntılarda e, bazı katkılarda bulundu o da medeniyetin gelişmişliği, gelişmişliğin ile alakalı bir şey yani bilim bir yarış değil arkadaşlar yani ben onu geçtim o beni geçti değil. Bunun çok çeşitli kompleks değişkenleri var. Paranız yoksa bilim yapamazsınız. Ondan sonra sorunuz kalmamışsa cevaplandıracak. Bazen e, sofistike bir perspektif sizin sorularınızı tükettiği için artık soru da soramazsınız. Yani bilim felsefesinin genel ya da bilim sosyolojisinin, bilim psikolojisinin genel yapısını bilmeden e, yenilmişlik psikolojisiyle sorulan sorular bu. Yaptık mı, ettik mi, ilerledik mi, geriledik mi? Neticeyi toparlarsak, ...1840'lara kadar Osmanlılardaki medreselerde e, kendi paradigması içerisindeki entelektüel faaliyetlerini her açıdan sürdürmüştür arkadaşlar. Bunu Ahmet Cevdet Paşa kendisi söylüyor zaten oralardan mezun olarak. Ondan sonra niye bitti? E çünkü yeni okullar kuruldu, medreseler artık toplumsal karşılığı olan kurumlar olmaktan çıktı. Yani hiçbir insan, bakın imatipler yasaklandığında çocuk, insanlar çocuklar imatiplerden aldılar. Niye? Gelecek korkusu. Medreselerin toplumsal karşılıkları kalkınca... İnsanlar çocuklarını yeni okullara, harbiyeye, tıbbiyeye, efendim idadiyeye şuna buna gönderdiler. Bu gayet doğal. Yani entelektüel faaliyet toplumsal faaliyetin bir parçasıdır. O parça içerisinde anlam kazanır. Onun dışında ekstra böyle transendent, böyle aşkın bir şekilde yorumlamamak lazım. Buyurun. Evet, buyurun. Hocam öncelikle fakültemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben medreselerin özerk eğitim kurumları olup olmadığını... Özerk. Özerk Çok güzel bir kurumlar süre. olup olmadığını <gülüyor> ve medreselerin eğitim şartlarını neler belirliyordu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere... <gülüyor> bir kere şunu söyleyeyim. Tarihteki hiçbir kurum idealize edilecek bir şey değil. Yani... Böyle bir şey de var. Medreseler, ah medreseler, vah medreseler, avat yakılacak bir şey değil. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Medreseleri Karahanlılar kuruyorlar. Ve medreseleri devlet kurmuyor arkadaşlar. Alimler kuruyor. Bakın. Medreseler hepimiz Nizamiye, Sultan Alparslan ve Melikşah döneminde nizamil kurdu zannediyoruz. Doğru değil bu. Ondan 150 yıl önce Karahanlılar döneminde kuruluyor. Niye? Çünkü Karahanlı alimler bakıyorlar ki Budistler, tapınak örgütlerindeki eğitim faaliyetleriyle Oradaki Türk boylarını Budist yapıyorlar. Alimler medrese, yani Budist tapınak eğitim sisteminin e, imitasyonu, taklididir. Bir ihtiyaç sonucudur. Yani böyle idealiz etmenin bir anlamı yok. Bunu kuruyorlar ve öğrenci yetiştirerek Budist misyonelere karşı insanları bilgilendiriyorlar. Daha sonra Büyük Selçuklu, İslam dünyasındaki entelektüel parçalanmışlığı gidermek için eğitimde tevhid-i tedrisat kanununu çıkartıyor. Tevhid etiraz cumhuriyeti çıkmıyor. Orada çıkıyor. Bütün eğitimi, entelektüel birliği sağlamak için. Çünkü eğitim ortak dil demektir. Ortak akıl demektir. Ortak ortak vicdan demektir. Binlerce insanı aynı e, tezgahtan geçiriyorsunuz, eğitiyorsunuz. Kuruyorlar medreseleri. Medreseler kurulduğunda çok güzel işaret ettin. Ulema buna karşı çıkıyor. Ve tarihte ilk defa İbnül Ekfan'ın İrşadül Kasıt'ında bu çok güzel anlatılır. İlk defa alimler yürüyüş yapıyorlar. Bir tabut, hokka, kalem, cübbe, ilim öldü. Çünkü siyaset ilme müdahil olduğu zaman ehil olmayana, layık olmayana gider diye. Bu bir tarafta doğru, bir tarafta yanlış. Doğru çünkü böyle olur. Ama yanlış, başka türlü entelektüel İslam dünyasındaki parçalanmışlığı gidermezsin. Selçukluların en büyük başarısı budur. Nedir o? İslam aklının birliğini sağlıyorlar eğitim yoluyla. Özellikliği, büyük sıkıntı. Zaten bu özellikliği sağlayabilmek için sadece mali özellik yetmiyor. Mali özellik var mı? Var. Çünkü vakıf kurumları. Değil mi hocam? Ama mali özellik yetmez. Entelektüel, ilmi özellik bunun için de işte Harzemşahlar döneminde ders kitapları <gülüyor> üretimine geçiliyor. Alimler öyle bir dil üretiyorlar ki o ilim dilini anlamak için yine hocaya ihtiyaç vardır. Onun için bizim klasik gelenekte metinleri hocasız okuyamazsınız. Özellikle Gazali'nin öğrencileri Bahattin Haraki, Şemsettin e, Çamini, Fahrettin Razi'nin o bulunduğu coğrafyada yepyeni bir entelektüel dil kuruluyor. Bizim bütün medrese metinleri orada üretilen dilin sonucudur. Ve bunlar daha sonra Moğolların baskısıyla önce İran'a, sonra Anadolu'ya geliyorlar ve medrese dilini organize ediyorlar, üretiyorlar. Ve bu nisbi olarak mali özelliğin yanında bir zihni özellik de sağlıyor. Fakat Fatih'le beraber yeni bir operasyon yapılıyor. Özellikle Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç duyduğu alim brokat tipini yaratmak için. Tekrar medreselerde devlet kontrolü ortaya çıkıyor. Ancak bu bütün medreseler için değil. Osmanlı medreselerinde zannedildiğinin tersine mülazeme sistemi bütün medreseleri kuşatmaz. Devletin seçtiği bazı üniversiteler Niye? Çünkü devlet çok büyük arkadaşlar. İmparatorluk zannedildiği gibi bir şey değil. İnsanı tüketir. İbn-i Hadun'un okuyun. Binlerce insana ihtiyacınız var. Bugün 78 milyonluk Türkiye'de kaç tane imama ihtiyaç var? Sordunuz mu Diğer İstişleri Başkanlığı'na? İmparatorluğu düşünün. Her köye imama ihtiyacınız var, müftiye ihtiyacınız var, kadıya ihtiyacınız var, bürokrata ihtiyacınız var. Devlet insan makinesi gibi. Ne diyor İbn-i niçin Araplardan ilim adamı çıkmıyor diyor. Çıkmaz çünkü devlette ihtiyaç var Araplara. Arap devleti çünkü kendi etnisitesini koruyor adam. Onun için bütün bilim adamları ya İranlıdır ya Türktür diyor. Bunun ırkı bir tercihle alakası yok. Sosyal pratikle alakalı bu. Osmanlılar'da da öyle. Mecburen büyük oranda insana ihtiyacı var. Dolayısıyla belirli medreseleri bir tür devlet kontrolüne alıyorlar. Ancak hem mali özellik hem entelektüel özellik 2. Mahmut'a kadar yani devletin resmi eğitim politikalarını dayatmasına kadar devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla nasıl diyeyim Yarı yarıya bir yapı var. Hiçbir zaman özerk olamazsın yüzde yüz. Bu mümkün değil zaten. Çünkü devletin, politikanın, sosyal hayatın olduğu yerde bu mümkün değil. O da bir siyasettir. Alimlerimizin siyaseti vardı. O dönemde. Bugün sorun zaten. Hakikatin siyaseti yok. Evet teşekkür <gülüyor> ederiz. Hazır konunun içinde geçmişti hocam cevaplarken de. 12. yüzyıldan sonra Arap siyasi Arap hakimiyetini bitirip artık evet. Türklerin e, evet, hakimiyetini başladı. Onu ve, ben ne zaman gelecekti bekliyordum bekliyordum. Evet. Anadolu ve e, Büyük Selçuklu'yla beraber ilim hayatının çerçevesi ne oldu? Bu gelişim nasıl etkiledi? Şimdi İslam medeniyetini siyasi teşekkürler açısından, açısından okumak doğru değil. İslam medeniyetinde Siyasi yapı partiler gibidir arkadaşlar büyük anlamda Bir parti gider, bir parti gelir bugün nasılsa. Bugün seçimli oluyor, o zaman savaşla oluyordu. Yani e, bir aile gidiyor, bir haneden gidiyor, bir haneden geliyor. Sistem değişmiyor, devlet değişmiyor. Yani Hazem Hazemşahlar arasında çok büyük bir fark yok. Sultan Sencel Katavan Savaşı'na yenildi. E, atsız Hazemşahlar hükümden öne çıktı. Bu kadar basit. İslam dünyasında sadece dışarıdan gelen bir güç yapıyı değiştirir Moğollar gibi. Ya da e, Karayıtaylar gibi. İslam dünyasındaki olup bitenler diyelim ki Selahattin Eyyubi Diyarbakırı kuşatıyor, ele geçiriyor, binlerce insan öldürüyor. Yani ne yapıyor orada Müslüman Müslüman öldürüyor işte? Bu politik organizasyonlarla alakalı bir şey. İslam alimleri için İslam medeniyeti tek bir ülkedir, Darül İslamdır. Doğası İbn Arabi kalkar Endülüs'ten gelir Şam'a, oradan Konya'ya, Bursalı Kadızade kalkar Bursa'dan gider Semerkanta, Yusuf Akşehri kalkar Konya'dan gider Endülüs'e. Mustiittin Kalkar Hindistan'dan gelir İstanbul'a. Gayet doğal. Bugün de öyle olmuyor mu? Boğazi'den gidiyorsun yurt dışına ya da İstanbul Üniversitesi'nden, onlar da buraya geliyorlar. Kısmen. Doğrusu İslam dünyası entelektüel olarak, ilmi olarak tek bir coğrafyadır. Bunu birbirinden ayıramayız. O açıdan Selçuklular da şu oldu, bunlar da bu oldu demek doğru değil. İslam medeniyeti bir sürekliliktir. Osmanlı. Osmanlı diye bir medeniyet yok. Bunu mecazi olarak kullanıyoruz. Osmanlı, İslam medeniyetinin bir üyesidir. Ha, farklılıkları vardır şüphesiz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, diyelim ki matematikte e, matematiğin kendi doğası, uygulamalar açısından farklılıklar olmakla birlikte e, Bağdat'taki matematikle e, diyelim ki e, Gazneliler döneminde Biro'nun yaptığı matematik ya da Semerkant'ta Kaşi'nin yaptığı matematik ya da İstanbul'da Mirim Çelebi'nin Takiyettin Rast'ın yaptığı matematik çok çok büyük farklar göstermezdi de astronomi kendi içindeki tüm değişimlere rağmen e, İslam medeniyetinin zaten tabir caizse altın çağı ki bu çok sevdiğim bir kelime değil. 1200 ile 1600 arasıdır. Bu da benden medeniyete katkı olsun. Tam tersidir yani. 1200 ile 1600 arası. Hangi alanda? Mesela astronomi alalım. 1200'den önce sadece İbn Heysemi biraz kenarda tutarsak İslam medeniyetindeki astronomi daha çok pratik astronomidir. Teorik astronomi 1240'larda başlar. Müheddinüddin Nasreddin Tusi, Kutbuddin Tamam mı? Ondan sonra i̇bn Şatır, Ali Kuşçu, Takiyettin Rasit. Hepsi ne zaman yaşamıştır? 1250'den sonra. Mantık, İslam'ın mantık altın çağı 1250'den sonradır değil mi? Kazvini, Kutbuddin Şirazi, Siracettin Ulmevi, Şemsettin Semerkandi. Bunlar hep 1250'den sonra yaşamıştır. Sayayım mı? Optik. En orijinal optik alimimiz Kemahettin Farisi 1320 öyle mi? Mirim Çelebi, Hasan Dehnevi, Takiyettin Rasit. Hepsi bu dönemde yaşamıştır. Dolayısıyla Şimdi şöyle ee, batıya etkimiz oranında kendimizi tanımlıyoruz ya ondan sonrakiler batıya tercüme edilmemiş bilmiyorlar. Bir. İkincisi de e, politiktir arkadaşlar bu. Gazali bir Türk düşünülüdür. Selçuklu düşünülüdür. Ee, Selçuklulardan itibaren İslam dünyasındaki siyasi hakimiyet %90 Türklerin elindedir. Dediğim gibi Osmanlı'yı tasfiye etmek için kültürel olarak da bunu olumsuzlamışlardır. Bu tamamen politik kültürel terörün bir ifadesidir. Yoksa İslam dünyasında tam tersine tabir caizse yine bunlar çok çağdaş anokronik tabirler ama bilginin o kadim bilginin milattan önce 5000'den itibaren bütün o coğrafya öğretilen bilginin İslamileştirilmesi Gazali'den sonra vuku bulmuştur İslam dünyasında. Osmanlı'da da peki hocam bilgi müesseseleri nelerdi yani? Çok çeşitli müesseseler var. Medreseler. Medreseler iki türlü bir devletin işlettiği medreseler, bir de bağımsız medreseler var. Hı hı. Sadece e, İstanbul, Balkanlar'da 600'e yakın medrese var. Düşünün bakın, 16. yüzyılda Saraybosna'da 40 tane Darul Hadis var. Darul Hadis, da, hadiste doktora yapan e, kurum demektir. Her Darul Hadis'te 40 öğrenci var. 40 çarpı 40, 1600, 1600 tane doktora yapan hadiste Bosna'da şey var, medrese var, bir kişi var. Dolayısıyla çok yoğun entelektüel bir faaliyet var. Zaten İslam dünyasında bilginin toplumsallaşması dediğimiz hadise 1200 ile, işte 1200'den sonra başlar. Yani sadece alimlerin değil, tahsilli insanların yetiştiği bir toplum ortaya çıkar. Bir bilgi toplumsallaşır. Medreseler var tabii ki. Ee, küçük çaplı muvakithaneler, hastaneler, konaklar, medrese evleri. Yani İslam medeniyetinde ilim mesai saatinde yapılan bir şey değil. Biz bunu anlayamıyoruz. 24 saat yapıldığı için hemen hemen her aşamada e, ilimle uğraşıyorsunuz. İlimsiz padişahın... Ya da büyüklerin konakları. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan tartışmalar bazen bir hafta sürüyor sarayda. Bunların kayıtları var. Bakın doğa felsefesine ilgili sarayda yapılan kayıtların ben yazmalarını buldum. 600 sayfa. Not alınmış. Bir e, Robert Morrison diye bir arkadaşımız da e, Amerika'da. E, İbranice, 2. Melisatü döneminde sarayda yapılmış tartışmaların İbranice kayıtlarını buluyor. Çünkü bir İbrani alim, bir Yahudi, e, Endülüs'ten gelen bir Yahudi alim o toplantılara katılıyor. Çok çeşitli kurumlar var. Şimdi bir de tabii şu var. Osmanlı deyince arkadaşlar tek bir Osmanlı yok. Kuruluş başka, imparatorlukların başka, e, çok şey nedir o? Yenilenme dönemi başka. Yani tek bir Osmanlı'dan bahsediniz mesela. Osmanlı'da matematik hangi dönem? Çok değişiyor ya da felsefe hangi dönem? Peki halka ulaşıyor muydu bu bilgi bilim hocam? Tabii. O dönemin şartlarında evet. Yeteri kadar. Elbette. Elbette. Yoksa sadece akademik bir şey olarak mı Biraz önce onu özellikle söyledim. Klasik dönemde, Gazalya öncesi dönemde ilim büyük oranda arkadaşlar uzmanların belirli bir elit kesimin işidir. Evet. Gazalya'dan sonra tabi medreselerle birlikte tahsilli insanlar sınıfı ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani alim değil fakat cahil de değil. Eğitim görmüş, okuma yazmış çeşitli basamak ve derecelerde insanlar yetişiyor. Bu Osmanlı düzenli, sürekli olduğu için orada çok yaygın. Hı hı. Mesela düşünün şimdi e, Çaykara ben Trabzon'da ofleyim, doğrudan Cenab-ı Hakk'ın olan bir bölge dedim. <gülüyor> Çaykara bizim en önemli e, bölgemizdi. Ben onu da bir ara detay olarak soracağım hocam. Niye öyle söylenir diye siz devam edin. Bu eskidi. Şey Sadece arkadaşlar rahatlasın. Çok ciddi konular. Ama ben ilmi olarak da onu duymak istiyorum. <gülüyor> Bakın Trabzon'da 6 medrese vardır. <gülüyor> merkezde. O zaman nüfusu ne kadar? 6 tane büyük medresi var. 1926'da bir gecede hepsini yıkıyorlar. Çok büyük bir minnet olduğumuz şimdi, biz öyle yaparız. Hı. Çaykarada 233 var. Niye? Çünkü her alimin evi medrese kabul ediliyor o dönemde. Bir örnek veriyorum. Bizim köy mesela e, en dağda olan köydür. Daha ötede köy yoktur. Ben rahmetli annemden biliyorum. Her perşembe günü kadınlar e, toplanıp kendi aralarında siyer, işte Muhammediye, Ahmediye ve benzeri eserleri okuyorlar. Kim okutuyor? Köyü de okuma yazma bilen işte on tane kadın her zaman var. Bakın dikkat edin daha köy öte köy yok. Yani en dağdaki köyde bile e, okuma yapıyorlar kadınlar. Başka bir örnek vereyim. İsmail Kara rahmetli babası Kutuz Hoca'nın öldükten sonra telekesini getirmişti bana. O da Rize'de bir köy. Orada usturlap aleti, rubu müceyyep aletlerini kullanıyorlar. Belli bir kesim. Demek ki e, tabii ki ulaşmaz olur mu ama kendi ba bağlamında biz sanayi devrimi sonrası kavramlarla sanayi öncesi toplumlarını anlayamayız. Özellikle motor icat edildikten sonra 1900 ulaşım e, arttıktan sonra, iletişim arttıktan sonra ortaya çıkan bilgi yayılımı elbette daha öncesi gibi değil. Yani bir yere 8 saatte gidiyorsun ve sonra 1 saatte gidiyorsun, geri kalan 7 saatte bir şekilde dolduruyorsun. O açıdan e, kategorik kavramlara çok dikkat etmek lazım. Evet çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Süremiz daralıyor. Sizin sorularınızla devam edeceğiz. Arkadaşınız bir soru soracaksa. Buyurun, Buyurun alalım hemen. Hocam bu tüm konuştuklarımız çerçevesinde bugünkü eğitim sisteminde biz neredeyiz? Yani bugünkü eğitim sistemini, ilahiyatlardaki eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde bu soruyu bana soruyorsun. <gülüyor> yani riske atıyorsun. İlahiyat Fakültesi'ndeki eğitimi genel Türkiye'deki eğitim sisteminden ayrı düşünemezsin. Ee, bakın buna biraz yuvarlak cevap vereyim. Ee, çünkü kimseyle kavga etmek istemiyorum. A Mesele şudur. Nasıl ki kişi olarak biz hayatımızda ne yapacağımızı yani karar verip ona göre bir hazırlık yapıyoruz, işte eğitim görüyoruz. Kendimiz işte tıbba gidiyoruz, ilayete gidiyoruz, tarihe gidiyoruz değil mi? Toplumlar da böyledir, kültürler de böyledir. Bir kültür kendi geleceği hakkında bir karar verir. Nedir, ne yapacak? İddiası nedir? Temsil edeceği yapı nedir? Ve buna göre eğitimini yapar. Yani Eğitim toplumun o bütün holistik, bütüncül yapısından ayrı bir şey değil. Gelecek planlaman, geleceğe ilişkin hesapları neyse eğitimi de ona göre organize edersin. Ee, var mı bizim bir geleceğimiz hesabımız? Elbette parça parça var ama bütüncül olarak var mı ondan emin değilim. Bunun nedeni ne? Nereden çıkartıyorum bunu? Çünkü dediğim gibi sağlam bir gelecek planlaması olanın geçmişi bu kadar problemli olmaz. Şu anda geçmişimizle problem yaşamamızın en nedeni geleceğe ilişkin sağlam bir planlamamız olmasıyla alakalı. Dolayısıyla tek başına ilahiyat eğitimi şöyledir, tıp eğitimi böyledir. Bunları çözemeyiz. Tekiller üzerinden konuşursak bir planlamamız, bir programımız, bir külli perspektifimiz yoksa çözemeyiz. Çünkü bitmez tekillikler. Ee, sorunlar var. İlahiyatlar'daki en önemli sorun şu bence. Ee, tarihsel tecrübeden istifade etmek lazım. Bu konuda çok zayıflar diye düşünüyorum. Ee, hamasi ve nostaljik gidiyoruz. Mesela ben sağımla ilgili söyleyeyim. İslam felsefesi okuyoruz. Mesela i̇bn Sina metafizi okutuyoruz ama i̇bn Sina fiziğini bilmiyoruz. Herkes felek kavramını kullanıyor. Ben şimdiye kadar felek kavramını doğru tanımlayan bir tane o sahada çalışan insan görmedim Türkiye'de. Niye? Astronomi bilmiyor çünkü. Ne dedik? Hepsi bir bütündür. Modern bilimdeki herhangi bir olayı anlamak için de, yorum anlamak için de modern bilimin resmini bilmek lazım. Klasik gelenek sadece lafsi bir gelenek değil, ait olduğu resim alanları var. Bunu bilmek gerekiyor. Aksi takdirde ee, oradaki olan biteni sadece şöyle diyor. Ali Kuşçu şu tarihte yaşadı, şu tarihte öldü, şurada çalıştı, şu eserleri yazdı. Gerisi, abi gerisini yavrular çalışsın. <gülüyor> İçine giremiyoruz. Çünkü e, belki şöyle özetleyeyim, konuyu, konuyu açıyor. Mesail, sorun üzerinden düşünmeye başlamamız lazım. Kişiler ve eserler üzerinden değil, sorunlar. Mesela, Astronomi'de ne tür sorunlar vardı? Klasik astronomide nasıl çözmeye çalıştılar? Mantıkta ne tür sorunlar vardı? Felsefede ne tür tasavvufta ne tür sorunlar vardı? Fıkıhta ne tür sorunlar vardı? Bu sorunları çözmek için nasıl sorular sorana getirdiler? Bu soruları çözmek için ne tür kavramlar ürettiler? Ne tür teorik yapılar ürettiler? Ne tür yöntemler kullandılar? çözüme ulaştılar mı ulaşlarsa bu nasıl bir toplumsal karşılık buldu? Bu süreci takip etmeden sadece yaptığım şudur arkadaşlar. Ali kuşçu ölümü 1474, işte 74, e, risale fil hesabı yazdı. Muhammed yazdı. Fetih'i yazdı. Bakın hep döküm böyle kısaca vermektir. Çünkü problem üzerinden düşün. Problem üzerinden düşünmenin tek yolu var. Çağdaş problem dünyasını bilmek. Çağdaş dil felsefesini bilmeden klasik dil felsefesini analiz edemezsin. Çünkü bizim geleneğimiz ölü bir gelenektir. Ee, bu gelenek zihinlerde değil kitaplardadır, kitaplarda olan çağdaş gelenek şu anda neyse iyi ya da kötü bu geleneğin e, bir hakkın vukufiyetini bilgisini elde etmemiz lazım ki oturalım mesela kazvininin telkisini adam akıllı okuyalım, mutavelli okuyalım oradaki dil felsefesini analiz edelim. Ne bileyim ben e, Semerkand'in kıstasını okuyalım oradakini analiz edelim. İbn-i Şatır'ın sana metnini getirsem ne anlayacaksın? Eğer astronomiden hiçbir haberin yoksa. Hem modern hem klasik. Ne yapıyor bu adam orada? Basit bir örnek vereyim. Ali Kuşçun'un bir buçuk sayfalık bir metnini buldum. Ben astronomi tarihi çalışmıyorum. Ben daha çok matematik tarihi ve felsefesi uğraşıyorum. Bir buçuk sayfalık bir metnini buldum Ali Kuşçun'un. Dikkatimi çekti çünkü meydan okuyarak başlıyor. ilk cümlesi Bartlamusa ve Kutbütin şiraziyi eleştirerek başlıyor. Dedim bu önemli olabilir. Bir uzmana gönderdim yurt dışında. Altı konferans verdi bir buçuk sayfa ile alakalı olarak. Çünkü Kopernik'e giden yoldaki astronominin kayıp halkasıymış meğer. O bir buçuk sayfa. O arkadaş bunu niye okudu? Mesaili biliyor, sorunları biliyor. Anlıyor mu? Biz hala tasvir düzeyindeyiz. Şu alimimiz var, şu eserleri yazdı. Şu alimimiz var, bu eserleri yazdı. E ne yazdı babacığım bu ya? Niye çözmeye çalıştı ya? Bunlar spor olsun diye çay içerken, kahve içerken <gülüyor> bu işleri yapmıyorlar ki. Mesela Reşiduddin Fadl'ın suali cevap. Niçin sual ve cevap? Çünkü Büyük Bizanslı Kardinal Kaykonidas Tebriz'e geldiğinde onunla yaptığı tartışmaların Metni o. O soru soruyor, bu cevap veriyor. Sen onu bilmeden oradaki metni nasıl anlayacaksın? Anlatabiliyor muyum meseleyi? Mesail üzerinden, soru üzerinden kültürümüze, tarihsel okumalarımıza yönelmemiz lazım. Aksi takdirde tasvir etmekle, bitimleyerek e, gitmek zorunda kalıyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Son iki soru alalım arkadaşlar. Var bak orada bir hanım ablamız var. Bak, en evet, buyurun. Hocam merhaba. Ee... Bugüne kadar geçmişten bugüne kadar e, gelen kadim bilgi ile modern bilim arasındaki ilişki bir çatışma olarak görüldü. Siz de söylediniz biraz önce İbn Sina'nın tıbbını bugün okutursanız insanları öldürürsünüz ancak dediniz. E, biz modern için kadim olanı, kad, e, gelen kadim, kadim, kadim bilgiyi, e, kadim bilgi için de modern olanı terk etmek zorunda mıyız? Neden böyle bir tercih yapmak zorunda bırakılıyoruz? Yanlış e, baba dinlediğim için. Şimdi kan kanaryaları eğitirken yavru olarak alırlar. Usta bir kanaryanın yanına koyarlar. Orada onu dinleyip o yavru kanarya ötmeyi, Şakımayı öğrenir. Şakımak ötmek değil de. Adamın bir tanesi kapıyı açık unutmuş. Kedi içeri girmiş. E, bir süre sonra o yavru kanarya kedice şakımaya başlamış. Bizim sorunumuz bu. Yanlış baba dinlemek denir buna. Yanlış baba dinliyoruz. Kadim ve cedid arasında zannedildiği gibi kopukluk yok. Sürekli kafada kopuyor bizde. Modern bilim, arkadaşlar zembiline gökten inmiyor, uzaylılar getirmiyor. Kadim bilginin dönüşümüyle elde ediliyor. Yani siz Mezopotamya bilini bilimini bilmeden entelektüel fatihin günahını anlayamazsınız. Batlamüs'ü açıp bakarsınız. Batlamüs'ün yaptığı tek şey, oradaki Yunan, e, Mezopotamya'daki verileri geometrik olarak ifade etmek ve onu geometrik olarak analiz etmektir. Başka bir şey değil. Yunan'ı Helenistik dönemi bilmezseniz İslam'ı anlayamazsınız. İslam'ı bilmezseniz Ortaçağ Avrupa'yı ve moderni anlayamazsınız. kadim modern arasındaki ayrım, entelektüel bir ayrım değil, politik bir ayrımdır. Ve ahlaki nedenleri, değerler düzeninde yapılan bir ayrımdır. E, tam tersine... Nifton'u anlayabilmek için, ya Newton kendisi söylüyor, ben devler üzerinde yükselen bir cüceyim. Dedim, devler dediği, kendinden önceki insanlar. Yani Allah aşkına hiçbiriniz merak ettiniz mi? En önemli bilim eseridir, 1687'de yayınlanmış Prinsipa'yı. Hiç görmek istediniz mi? Yok, öyle bir derdiniz yok. Batlamış diyorsunuz, oklit diyorsunuz, merak için göre, görür insan. Şimdi e, Prinsipa'yı baktığınız zaman... Biliyorsunuz Newton sonsuz küçükler hesabını bulunan bir adam ama geometrik düzeyde anlatıyor onu. Yani Yunan sistemine bağlı hala. Yani geleneği öyle gelenek dediğin hadise geçmişte kalan çorap giyip çıkartmak gibi bir şey değil arkadaşlar. Tarihte devrim olmaz. Entelektüel hayatta, bilimde felsefe devrim olmaz. Biz nedenlerini bilmediğimiz şey devrim diyoruz. Bir evrimdir, bir sürekliliktir. Dolayısıyla kadimle cedid arasında anlatıldığı şekilde bir dikotomi, bir dualite yok. Tam tersine, modern ne demek ya? Yeni olan demek. İbn-i Nedim'in bakın. İslam bilim adamlarını anlatırken hangi başlık altında anlatıyor? Muhdethûn. Nedir İngilizce tercümesi? Moderns. modernler. Çünkü Müslümanlar kendi yaptıkları işi yeni bir şey olarak gördüler ve kendilerine modernler dediler. Daha sonra da öyledir. Muteakhirin Ne demek mutekaddimî? Modernler. Yani onları çok böyle ideolojik olarak yorumlamayın. Herkes öyle diyor da, herkes hastalığında da yine modern tıpla gidiyor yani. Evet, çok... Ahlaki açıdan yaptığımız değerlendirmeleri entelektüel faaliyetlerle karıştırmayın. Anlatabiliyor muyum? Mezopotamya astronomisi olmasa bugünkü astronomi olmaz. Tusi astronomisi olmasa, i̇bn Şatır olmasa yine olmaz. Bugünkü astronomi olmazsa yarınki astronomi olmayacaktır. Ama unutmayın Neis Bo Bohr'un güzel bir sözü var. Bugünün bilimi yarının efsanesidir. Bugünkü bilimi biz yarın efsaneye dönüştüreceğiz çünkü ilerliyoruz. Buna evet. da dikkat etmek lazım. Modernden korkmayın. Eğer siz kadimi biliyorsanız, bilmiyorsanız her şeyden korkarsınız. Evet, son bir soru alacağız hocam. Ee, buyurun arkadaşlar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bugünün sorunların çözümü olarak içtihadın... İçtihad. Evet. Bir yanıt verip veremeyeceği, yanıtınız evetse evet ise bu alandaki çalışmaları öğrenmek isterim. Arkadaşlar içtihat hangi anlamda kullanıyorsun? Kelimenin mefhumu ne? Dini anlamda mı içtihat yoksa entelektüel bir faaliyetteki gayret anlamında mı? Dini anlamda. Şimdi dini anlamda kullanıyorsan o, benim işim değil. Onun uzmanları var. Ha şunu soruyorsan anlaşılır. İştihat kapısı kapandı diye bir tartışma var doğru mu? Yalan o. Öyle bir şey yok. Hiç bir açılan kapı bir daha kapanmaz. <gülüyor> <gülüyor> i̇ştihat kapısı kapanmamıştır. Dönüştürülmüştür. Tahkik kapısına dönüştürülmüştür. O ayrı bir şey ama dini anlamdaki iştihat benim uzmanlık alanım değil. Genel kültür olarak biliyorum. Şunu da bir öğrenelim. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var yine. Bilmiyorum Demekten utanan ve korkan insanın ilmine itibar etmeyiniz. E, bilmiyorum ben o dini tarafını. Onu soracaksın hocalara. E, bir şeyi genel kültür olarak bilmek farklı. Benim o konuda bir kanaatim var ama uzmanca bilmek size anlatmak başka bir şey. Dediğim gibi istihat kapısı kapandı. Dolayısıyla İslam dünyasındaki entelektüel hayat geriledi anlamında soruyorsan öyle bir şey yok. O da uydurma bir şeydir. E, hiçbir zaman İslam dünyasındaki entelektüel ya da içtihat kapısı kapanmamıştır. Çok basit bir örnek vereyim size. Vail Kallak diye bir İslam hukukçusu var malum. Onunla konuşurken bana çok ilginç bir şey söyledi çünkü ben de benzer bir şeyi yakalamıştım. Fatih döneminde, bin İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı hukukçuları, fakirleri ilginç bir şekilde e, klasik İslam hukukuna geri dönüş yapmaya çalışıyorlar. Yani e, kendi dönemine kadar Hanife hukukunun bir gelişimi var. Temel klasikleri var, ona değil daha ilk dönem bu Hanife ve öncesine inmeye çalışıyorlar. Niye? ihtiyaçlar onu gerektiriyor. Ben bunu sadece fıkıhta değil, mesela Kutbuddin Şirazi Sivas'ta 1270'te önemli astronomi kitaplarını yazarken İslam dünyasındaki astronomi geleneğini atlayıp, yani onları biliyor tabi, atlayıp, Helenistik ve antik dönemdeki astronomi çalışmalarına döndüğünü gördüm eserinde. Niye? Bir sorun var çözemiyor onu. Rasat yapmış. O sorunu çözülebilecek bir şekilde kadim kültürde bir bilgi var mı ona bakıyor. Dolayısıyla bu e, sorun varsa bakın bir kültürün bir medeniyetin sorusu varsa iştihadı süreklidir. Hangi sahada olursa olsun. Bu sorunun tükenmesiyle alakalıdır. Soru tükendiyse zaten iştihat yapmanın bir anlamı. Niçin iştihat yapacaksın ki? E, o doğru değil ama dini tarafını hocalarımıza sorabilirsiniz onu bilmiyorum. Evet aslında son soru demiştik ama son bir soru daha alacağız hocam. Öyle onu mi? soru bitireceğiz. Buyurun. Evet. Hocam hoş geldiniz Özelim. Hoş bulduk. Hocam benim e, sorum şu şekilde olacak, biz şimdi çağlar bize ait değil, biliyoruz. Yani çağları ayıran Avrupa'dır. E, orta Hayır, çağ... Hayır Avrupa değil, İngiltere. Avrupa medeniyeti içerisinde yer alıyoruz. E, yer alıyor ne en e, Hocam şimdi e, Avrupa'nın orta çağı dediğimiz karanlık dünyası hani sadece onları kapsıyor normalde. Bizimle ilgili değil. Yani bizim orta çağımız bizim için en yüksek e, çağsın da bahsettiğiniz gibi 1200 ile 1600 dönemler arası ki o dönemler oralarda karanlık çağ olarak algılanır. Şimdi e, bizim de eğitim sistemimiz içinde şimdiye kadar ki e, şey durum böyle oldu. Orta dedikleri zaman biz bu orta çağı e, sürekli hani karanlık olarak algıladık. Ta ki ben imamat ilahiyat okullarına geldikten sonra bu orta çağın bizim için bir karanlık ifade etmediğini anladım. E, neden pek şimdiye kadar bizim eğitim sistemimizde olsun, diğer sistemlerde olsun? Neden bu? Bu durum e, şey yapılmadı. Bu durumdan bahsedilmedi. Bizim orta çağın karanlık olmadığı, tam tersine bizim için aydınlıklarla geçen bir çağ olduğundan bahsedilmedi. Teşekkür evet. ederim. Evet. Aslında bütün bu konuşmalarda buna cevap verdik. Çünkü kendimize ait bir perspektifimiz yoksa başkalarının ...perspektifinde yaşıyoruz. Biz başkalarının bizim için yazdığı hikayeye göre yaşadığımız için. Gayet doğal bu. Onu zaten söyledik. Ee, şunu unutmayalım arkadaşlar. Güçlü olan tarihi yazar. İslam, Müslümanlar da böyle yaptı. Osmanlılar da böyle yaptı. Ee, güçlü olan İngilizlerdi. Anglo-Saksonlar. Dünyayı yazdılar, tarihi yazdılar. Ve ona göre e, çağları bölümlediler. Bu gayet doğal. Orta Doğu diyorlar değil mi? Neyin Orta Doğu'su? Benim komşum halbuki e, Londra'ya göre Orta Doğu. Gayet doğal Saatler e, Ayasofya'dan geçen Meridin'e göre ayarlanıyordu. Şimdi Greenwich'e göre ayarlanıyor. Bu gayet doğal. Politik güç, ekonomik güçle alakalı. Bu bir. Bunu bir kere gelmeyelim. İbn Adın Mukademe'de bunu güzelce ifade eder. Zayıf, güçlü olanı taklit eder. Bir süre sonra o güçlünün gücünü yaptığı işten değil, sahip olduğu değerlerden aldı, e, aldığına inanır ve onun gibi yaşamaya başlar diyor. Ya Okuyun işte. Burada söylüyor bunu. Dolayısıyla biz de öyle bizi döven ya da yenen kültürün sadece sonuçlarını değil o sonuçları üretmesini mümkün kıldığına inandığımız değerlerini ahlakını da aldık. Bu bir. İkincisi karanlık çağ. Ya arkadaşlar aydınlanma kavramı bunlar. Batılılara göre hep bir karanlık olacak. Çünkü inançları öyle, teolojik inançları öyle. Karanlık ve bir aydınlatıcı. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz maddi karanlık kabul etmiyoruz. Cenab-ı mahlukatı ve masnuatı karanlık değildir. İnsan hiç değildir. Batı'da da bir karanlık çağ yok. O aydınlanmanın uydurduğu bir şey. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 1150 ile 1350 arasında batıdaki entelektüel faaliyetlerin seviyesi öyle az bir iş değil. Ne karanlığı? Kim dedi? Elbette toplumsal organizasyonlar bunun gibidir. Yani belli bir dönemde ulaşılan sonucu geriye yansıtmanın bir anlamı yok. Batı'da da entelektüel faaliyetleri var. Belli bir kurum, kilise dediğimiz kurum etrafında... O açıdan orayı da iyi değerlendirmemiz lazım. Biz batıyı da Batırların gözüyle değerlendiriyoruz. Bizim de orada oturup uzmanlar yetiştirmemiz lazım. Batı felsefesi ya da ortaçağ dedikleri felsefeyi, bilimi çalışan. Çünkü o büyük oranda İslam'ın bir imitasyonudur, bir taklididir. Tamam. Onlara da kendi gözümüzle bakmak lazım. Sadece kendi ait bölümlemeleri, kronolojik bölümlemeleri değil, başkalarına, dünya ilişkin bölümlerini de bizim yapmamız lazım. Bu gayet doğal arkadaşlar. Yani bir Çinliye deseniz ki İstanbul'un fethi, e, çağ kapattı, çağ açtı. Çinliğin için hiçbir anlam ifade etmez. Sizin kendi tarihsel tecrübenizi dikkate alıp o bölümlemeleri yapmanız lazım. Ya yani Kısaca kendiniz olacaksınız. O kadar. Bunun Türkçesi bu ya. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Güzel bir cümle. Soğudumu <gülüyor> sonlandırmış oldu hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu bir buçuk bu saat içerisinde sizi terlete girecekti. Rica de, evet, bize helal ediniz. Benden gel ee, helal olsun. İnşallah faydalı olmuştur. Kesinlikle. Ben hem ekibim adına hem de arkadaşların adına muhtemelen her birine mikrofon uzatsak, bugünü çok anlamlı olduğunu söyleyeceklerdir bilginizin, ilminizin onlar adına da teşekkür etmiş olayım. Ben de teşekkür ee, ederim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İlahi Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mürteza Bedir Hocama ve Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Abdullah Trabzon ve yine Profesör Doktor Hidayet Aydar Hocama ve Fatih Müft